Allahümme salli alâ Minas semin alimler Şeytanı, Rüjin Rabbimden kınamazat Şeyatı, Laaun Rabbim yapıyorlar, İlla Mala Muhim. Şahane kimi esrâb ettiği Allah Azze ve Celle, Allah nasü'na bil Qur'anı Azze ve al Allah hily al-qayyum. bil al Ben mahrum olmayacağız. Mahrum olmayacağız. Dostlarının aracılığını unutmayacağız. Vasıtasın bir yere varılmaz. Arabanlarda bile neydi mesela? Vasıta. Yoksa nasıl gideceksin? Arabayla gittiğin yola, canım çıkar, varamazsın. Vasıta ne demek? Vesile ne demek? Bağıştasın vesilecek çok da yorulmuşsun istediklerine varamazsın. O yüzden arada bir vesile olursa onun üzerine istediği vakitler kabul olur inşallah. Rabbimiz vesilelere sarılmayı, kesfül etmeyi asayi bilecek ve bu yüce vesile, bu dahi vesilelerin en büyüğü. Burada niçün? De Allah'a ulaştıracak vesile. Bugün seni köye ulaştıran vesile vermezem. Seni efendim ete süzme ulaştıran vesile vermezem. Bu seni Rabbine ulaştıracak vesile. O zaman vesile-i uzman diyoruz. Ben Rabbim'e bu en büyük vesilenin hakkı neyse yani evliye Allah'ın, şeflerimizin bu büyüklerin hakkı neyse Allah hakkı Gerek. olduğu üzere Gerek. bu vesilenin hadi ağabey, hadi ağabey, bize nasıl değilsin? Amin. Amin. Böylece, şimdi evvelge çok uzun sohbetler yaptım miras ile ilgili. Fakat yine de miraklesi miraslar konuşmadan olmaz. Kısa bir miras emedim buldum size işinize göre ama bunun kısası da yine çok sürebilir. Fakat ben inşallah kısa kısa ee, anlatmaya çalışacağım <gülüyor> mirasımız casar olarak. Tabii bir de mutanveli var, uzunu var. E, ben uzununu çok yaptım. Yani onlarda bile yine. Beş saatlik bir ders var, biraz dersi beş saat çözüm burada yaptık ama birkaç haftada yaptık onu. Yani bir gecede yapmadık belki de. İki haftada mı yaptık, üç haftada bilmiyorum. O da tabii görüntülü halde. İnşallah internetlere de atılacak. İşte kısasa tadına atılmış durumda siteye. Ve rağmen biz burada bu barakiyi ihya ettikti inşallah 27. gece bu gecenin ihyası evet ne kadar faziletlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu üzere ki hadis-i şerif'te şimdi burada biz bu faziletlere inanıyoruz inandığımız için de kazanıyoruz ama inanmayanlar. Mahlum olurlar. Çünkü onlar, efendim, Allah-u Teala itibarına göre muhabbet ediyor. Faziletine inananlara o faziletleri mutlu ediyor. Yok böyle bir şey diyenleri mahkum ediyor. Biz inananlardanız. Elhamdülillah. Şimdi bu 27. gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne nasip oldu? Bumyavraj nasip oldu. Hiçbir peygambere nasip olmayan bir halise. Şimdi bu gecenin faziletini anlatmak bakımından ne anlatacağız? Diyoruz ki 15. beşinci gece niye faziletti? İşte Muşa Aleyhisselam ile Mevla o İşte efendim bir sözden güven kaldırdım. Şu gece niye vazetettir? Zülhidcenin gecesi niye vazetettir? Şey, İbrahim Aleyhisselam'ı Aleyhisselam kurban etti, etmeye fiyat oldu işte dünyada e, emirler geldi ona mesela. Bütün e, işte Haşure gecesi, niye vazetetti Haşure gecesi? İşte anlatılıyor Haşure gecesi ve günü tabi beraber. İşte bütün peygamberlerin kurtulduğu sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. Demek ki bütün bu faziletler nereden geliyor? O gecelerde, güllerde meydana gelen olaylardan geliyor. Tabii ki yine bunun da gerisinde ne var? Allah-u Teala zaten o geceleri, günleri, vakitleri, bereketli, feyizi, mübarek yaratmış ve o mübarek gecelerde de ne yapmış? Mübarek kulları ilgili önemli hadiseler yaratmış. Kolaylıklar yaratmış, kurtuluşlar yaratmış, onların istedikleri dualara kabul eserleri yaratmış. Böylece hem geceler evvelce de mübarek olduğu için peygamberlerin halleri o gecelerde okulmuş, bunu da diyebiliriz. Hem de peygamberlerle alakalı önemli hadiseler o gecelerde meydana geldiğinden dolayı, Kadir Gecesi diyor Kadir Gecesi binayına kayıt oldu. Neden oldu? E, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden yani Cenab-ı Kerim'in indirilmesinden yani Kadir Gideci indirilip buyuruyor. Dolayısıyla hep bu gecelerde günlerde mutlaka ne vardı? Çok önemli kişiler, başta peygamberler olmak üzere hakkında önemli hadiseler meydana geldiğinde önemine, önem ve faziletine fazilet katılmış olur. Bu itibarla Şimdi bu gecenin faziletinden ne anlatalım? Ne anlatacağız? Kâlâ ben Efendici Muhammed Mustafa Allah-u Teala tarafından davetçi geliyor. Davetçiye geliyor. Ve kendisi alınıyor. Götürülüyor. Bunun özrü ve özeti ne oluyor? Bir saat allah Teala ile görüşüyor. allah Teala'nın cemalini görüyor. Aşikâhli görüyor. Ve uyarıkken zaten uykuda olsa o Mucize olmaz, çünkü dünyada göklere çıkmak çok mucizelik bir şey değil, ben bile rüya'da neler görüyorum? <gülüyor> Faren rüyası da teve olmuş, <gülüyor> yani bir şeyin aynı faaliyet Hani rüyaya kaldıktan sonra adam neler görüyor? Ve onun ne anında şu manakçı var? E demek ki yapar zaten, yani uyanıkken sallallahu aleyhi ve sellem götürülüyor, Ömer rüya ile görüşüyor. Hani melekler geldi görmeyi zahmet kim istedi? <gülüyor> Murtaza istedi. Ona ne cevap verince, "Lençalanı asla beni görmez. <gülüyor> Sana bu hak yazılmadı. Sana kelam tecellisi yazıldı." Yani efendimiz şöyle varsayılırsa, zat tecellisi yazdı. Biz zat Allah'ı ve meazuz zatı gören tek insan. Tek insan, tek peygamber. Başka gören olmaz. Başka biri araca çıkan efendimiz allahazem çıktı makama çıkan olma. İsa aleyhisselam nerededir şimdi? İkinci iki kat. Sağ. İbrahim aleyhisselam bileki en büyük peygamberden efendimizden sonra nerede? Olur mu ya? Yedinci kat. Aa siz evin katlarını karıştırmuyorsunuz mu? Fakat bana bir telefon etti, bir haberlerden, dedi ki ben haberleri sunacağım da biraz da bozuk kararlardan ama yine bir doğru bir şey anlatayım, bu kocaların çok yanlış anlatayım dedi. Sen bana söyle hangi katta ne var, ben sizin gibi olsam dedi, rezil <gülüyor> oldun. Yedinci katta, evet Adem Aleyhisselam birinci katta, siz diyorsunuz İbrahim Aleyhisselam birinci katta, birinci katta Adem 2. katta Yahya Faisal ve İmles Selam beraber, teyze oğulları oğulları katta aleyhi Üzülü Aleyhisselam 4. katta İbris 5. katta Harun 6. katta O çok önemli 5 vakte itildi Musa 7. katta evet. İbrahim belki muhabbet mübarek nasıl işimizin adı ne? Densene ki bizim çok işimiz var, senin gibi amarek ulaşmıyor ki oturuyorsun <gülüyor> anca, birinci katta, ikinci katta, neyse öyle bir şey. Bizim gibi derdin yok ki, ne derdim yok. Senden orada derdin yoksa da hiç burada işim yok. Derdin çok. Ama insan merak edecek, okuyacak tekrar tekrar tekrar. Ya onu ilimden bırakmak lazım, boş vakit buluruz <gülüyor> Evet. Şimdi Mumşah talep etti, nasip olmadı nasip olmadı, Peygamber olmadı. Bu makam bu mübarek gecede Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu. Şimdi o zaman, yukarıdan mı ses geldi? Nereden? Bizim duygus demedi. Evet, onu makam konuş. Aşağının durumunda var mı şikâhı? Yok hocam baktık. Tamam. Evet, efendiler, şimdi bu getene kadar, şereflene kadar faziletli. ya dostun dost ile kavuşması, görüşmesiyle buluşması, Allah-u Teala'nın en sevgili kulu kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha fazla kimseyi sevmedi. Ona cemalini göstermesinde daha önemli bir hadise olabilir. He? Bundan büyük bir olay olamaz. Ve en büyük bu hadise hangi gecede vaat oldu? 27. gecede. recep Şerif ayının 27. gece, kuvvetli rivayet. Bazı rivayet ya da böyle evvel ayının evvel 17'si falan, büyük bir rivayetler daha var. Ama kuvvetli görüş, yani amel edilen görüş, hangisi? recep Şerif ayının 27. gecesi olan şu mübarek gecede biz itikadımız buna göre. İnşallah, tüm dünya işlem aleminde de amel edilen görüş hangisi? Bu görüşürüz. Dünya işlem alemin 27. geceyi kabul ediyor. Recep-i Şerif ayı. O zaman demek ki Mevla bu geceyi kabul ettirdiğine göre ümmete, ümmetin e, makbul gördü Allah dini dedi. Makbuldür. Bağdağın Müslümanı hasen ve Allah'ın hasen. Müslümanların güzel gördü Allah katında da güzeldir ki Allah bu kadar kurulumuz bu, bu güne, bu geceye efendim ne yaptı? E, ulaştırdı ve bu geceye onları inandırdı. Demek ki Mevla yapıyor bunu. Bu var? kuvvetli görmüş. O zaman şimdi hiçbir peygambere lükfedilmeyen vasfakuruyan diyoruz. Vasfakuruyan ne demek? Yani apaçık görüşme. Yüce Mevla'ya ziyaret efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip oldu. allah Teala zamandan ve mekandan münezzeh olduğundan allah Teala 27. geceyle geceye de kayıtlandı mı? He? allah Teala aşırıda zaman da yok, Peki, da yok. Bu 27. yedinci kime göre? Vas-ul göre 27. gece. alınıp gözürüldü, miraca başladığı. Sanki. Yoksa ben bu sallallahu aleyhi ve sellem de efendim e, göklerden sonra, sidretül müntihardan sonra ulaştığı makamda orada da mekan var mı? Zaman var mı? Olsaydı da yetmiş bin kelam o kadar kısa zamanda yetişir miydi? Gördüğün ki geldiği gördüğün bu kadar alemler efendim, bu kadar kısa zamanda ibriğin suyu çalkalanıyor ateş aldı koydu geri döndü suyun çalkalanması durmamıştır. Daha yeni yani. O yavaş yavaş işte. Kaç dakika sürelim. Birkaç dakikada. E, bu kadar az bir zaman içerisinde Kur'an-ı bunu anlatırken Leyla'nın gecenin az mı zamanında diyor. E demek ki bir noktadan sonra zaman ve mekan Duruyor, yani mekanlar zaten çıkıyor, zaman ve bu kalkınca artık bu arada binlerce de görülmeyecek şeyler görülür ama zamana döndüğünde zaman nedir? Aynı dakikadır, bir dakika öncedir, sonradır yani, hiçbir şey değişmemiştir. Onun için biz zamansızlık ve bunu kendimiz anlayamayız. Çünkü bizim böyle bir şeyimiz yok, biz devamlı zamanla mekanla kayıtlıyız. Mutlaka bir yerdeyiz. ve bir zaman geçiyor deriz. Ama melekler ne zaman geçmiyor? E bu zamanı yaratan olduğu. Bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zamandan soykalmıştır. Ebenide. Bu mübarek mucize nübüvvetten 10 sene 3 ay sonra imam-i nebi Hazreti bunu beyan ediyor. Yani henüz doğarken peygamber olduktan kaç sene sonra 10 sene Bidene kadar da geçmiş, üç ay geçmiş, Efendim. Mekke'ye kükelemede bulunduğu sırada, Rezeb-i Şerif'in yirmi yedinci gecesinde, yani bu mübarek gecede, biliyorsunuz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendim. Yine hangi gece Nehduddin Neşref'i Hazretleri gibi birçok i Alim-i Pazartesi gecesi, yani o Efendim'in çıktığı gece hangi gecede? Pazarı Pazartesi'ye, Pazarı. Pazar tesisiye bağlayan gece yani yoksa sizin anladığınız pazar tesisinin akşamı değil pazarı pazarca bağlayan gece meydana gelmiştir emendim böylece benim sonbahar söyleme teselli bahsedildi çünkü çok üzgündü biliyorsunuz ne üzgündü çünkü amcası e, vefat edince bu Talib ne yaptılar Efendimiz'e çok eziyet ve vasfeyi artırdılar. Ayrıca kıymetli eşi annemiz Hatice dün Kübra ve annemiz de vefat etti. İkisinin vefası yakın oldu birbirine. Bu iki vefat onu çok üzdü. Çünkü müşrikler de baya salgırıyı, baskınları artırdılar. Efendim, Sahabe-i kiramın fakirleri çok eziyetleri arttı, onları çektiği eziyetle yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve ediyor. Çünkü o üzülüyor, ümmet-i ashabın durumunda. Bu üzüntüler içerisindeyken bir gece, efendim Ümmühani'nin evinde, yani bu Talib'in kızı Ümmühani'nin evinde yattı. Yatsı vaktinde iki rekat namaz kılıyordu. Yatsı vaktinde Yatsı o zaman farz değil Ama yatsı vaktinde kendisi ne kıyordu? İki rekat Nasıl kıyordu? O iki rekat takıldı, yatı e, ve yakal etmez Bir de baktaki e, dam açıldı Üstündeki tavan zaten ne şimdiki gibi var yok Zaten ne kadar kuvvetli binal olsa da o fayda vermez Çünkü bu manevi bir açılımdır. Böyle kırıp görekten, eee dolduman, e, e, dört taraftan dil manevi açıldı ve melekler, Cebrail aleyhisselam, Al Mikail aleyhisselam, İsrafil ve 70.000 ordusu var. Hepsinin 70.000 melek orduları var. Her yandan geldiler. Ve böylece bu daveti geldi. İleri ve kısaca zamanda canını kullara bu mübarek gecede neler oldu, neler gördünüz, neler? Şimdi bu kadar şerif kitaplarında, bu uzun dünya kadar iman buluyorsunuz, bu da hiç görmediğiniz bir, bir olay, bir hadis kitabında geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, işte ben niye acayip gece, şu şunu gördüm. Bunları bir arada da belki bulamazsınız. Çünkü birçok an işte dağınık. Yani o gece görülenlerin hesabı yok. Çünkü zaman ve yok. Zaman ve olmayınca artık bizim ömrümüz boyun, ömrümüzün 70-80 seneli yetmeyecek. Niye o kadar ilimler bu gece vahiy edildi, kendisine bildirildi, bütün ilimlerle seksiz edildi, donatımlı ve bize gönderildi. Bize alakadar eden kısma en önemli olarak namaz. Dolayı beş vakit namaz farz edildi, elli vakitten beş vakitte indirildi. Tabi yani Allah'ın eserdeki kararlar da buydu fakat sonra beşe indirileceği kararı vardı, o kararlar hep sonradan sonradan bir değişiklik olur mu? Olmaz! Çünkü o beşe ineceği deyince inece eskiden karara ezel-i idi. eskiden dediğim nedir? Ezel-i de karara bağlanmış idi. Fakat o sabah da eli olarak ilk karar açıklandı. Sonra Musa aleyhisselam şefaatleriyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in merda-i muraciyatleriyle ne oldu? Bu beşe indirildi. Yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve ilgilendiren kısmı çok büyük, önemli Mevlâle görüşmesi. Bizi de alâ kadar eden kısmı çok önemli çünkü bizim efendim, helallar hakkında, haramlar hakkında efendim, beş vakit namaz bizim dinimizin direği, dünya ahiretimizin en büyük ameli ve miracımız, ruhani miras vesilemiz ve ahiretle cezle girmeye tek namaz. Bu da bu mübarek geçede bize lüks edildi, bahsedildi. Yük edilmedi, asla yük edilmedi. Namazdan ağırlamıyoruz elhamdülillah. Yani çok hafif buluyoruz, lüks edildi diyoruz. Lüks edildi. O zaman daha neler, neler, neler? neler? İslamiyetin birçok konularında, efendim, e, sünnetlerde bu meseleyi e, başlıyoruz. Merak edici, görülen, gösterilen ayetler, Hümra etler, çünkü zaten bu gece bir iradiye çıkartmaz nekmeti ne? Nehûdâsâîrîrîhîrîhîvîyâh <gülüyor> <gülüyor> Allah'ı. O da artık tesbih edelim ki ne demek? Tenzih edelim. Ne demek? Ona yakışmayan her şeyden uzak olduğunu ifade edelim. Mesela, birisi zannetmesin ki Rasûlullah bir iradiye çıktı da, Allah göktedir haşa, Rasûlullah da göğe aldı. Allah mekandan nezdedir ama istediği kula istediği yerde göreceğiz. İstersen Kabe'ye gel de. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Turgudağ'a geldi. Turgudağ nerede? Yerde. Burada Mısır'da Cina'da. E ona oraya geldi. Demek istediği ile istediği yerde göreceğiz. İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kabe'ye gel dedi. Oraya inayet. Orada tamamet, burada zikret. Ağabeyi var mı duvar? Alemselam nereye çağırdı? Alemselam cennetten indi. Nereye çağırdı? O da Hindistan'da. Mekke, Kabe, iki Aleyhisselam, var Alemselam. Meleklerin kemeri varız o zaman. He? Ya Rabbi, e, arşta, Adem Aleyhisselam dedi, ben dedi, arşta tavaf eden melekleri görüyordum, cennette yokken çok feyiz alıyordum, şimdi dünyaya indim, burada hiç seni e, hazırlatan, sana delalet eden, senin halet yani feyiz yaptırdın, tecelli buyurduğun bir yer yok bu ben ne yapacağım, o feyizi arıyorum dedi. Mevla da ne kurdu? Mevla'ya Adem Aleyhisselam'ı biliyorsunuz, Adımlarının altında topraklar ne oldu? Dürüldü. O adım atıyor, esas altından toprak kayıyor. Öbür türlü Hindistan'da oraya çok zorlanın. Böylece, efendim, az yerlere adım atarak Hindistan'da. şu aradan toprak kaydırır için hızlı hızlı, siz mesela nasıl ki şimdi gürüme pantına biliyorsunuz nasıl oluyor? Ayağının altından, o kaydırıyor. Böylecesi hızlı varıyorsunuz. Efendim, misal olsun diye söylüyorum. Ona benzemez. Kâbe'ye geldi. Kâbe'yi yeni bir kâbe. Bina olmasına gülüyorum. Yok, bina olmasa da kâbe aynıdır. Mesela o toprak, o yeni onun mukaddes olan. Köy kadar mukaddes. toprağın altından da o oya yeni katere dibine kadar orası inerdi. Tabii yeni bir. Çünkü o sahada o bina değil, bina da kutsal ama mesele mekan da yok. E sen arşağa varamıyorsan, arşın etrafında tavaf edemiyorsan, oradan tavaf eden melekleri seyredemiyorsan burada benim evim var, bunu bina et, buraya tavaf et buyurdu. Demek ki Mevlâ Mekâdâ Münezzer'dir, istediği kuluyla, istediği yerde görüşür, istediği kuluyla, istediği yerde tecelli buyurur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne edeteceğini buyurmayayım nasip gördüğüm. Efendim, şimdi de bütün müdahada, ileri, mekânsız, mekârdan görevde olan bir ortam var. Böylece onu davet etti. Onun için Mevla'a bunu ben o zatı tenzih ederim ki, yani sakın bana mekan yap yapıştırmayın. İşte Rasulullah'a göğe çıkardı, Allah göğe gibi bir, bir inanca saplanmayın. Allah tenzih Esra fi hamdî, kulumu bu geceleri yürüttü, leylen. Geceliğin çok az bir zamanında işte demin anlattım. Biner mescidli haram, mescidli haramlar ne demek? Dümdühaneli nevi nereye deydi o zaman? Şimdi kafirin içinde kaldı. O merdivenden çıkarken oradan o direklerden oradan. Tavak Allah'ın da hemen çıkarken. Bab-ı Abdü Azize doğdu. Şimdi burada kaldı işte. O zaman burası neydi etrafındaki yerde Harem dahilindeyiz. Çünkü haremin hudupları, Ha, İbrahim Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan da olduklar. Nereden itibaren hare? Ta ne dedi? Mescid-i Haram'da, yoksa o zaman şimdiki gibi mescit? Kâbe'nin bir tek binası vardı. Ekrabında bu şimdiki gibi mescit? Yoktu evler vardı. Ama o evlerin olduğu yerlerde nereydi? Mescid-i Haram'da yine. Çünkü hududu. Adem Aleyhisselam melekler tarafından tespitledildi haremde olduklar. Nereye götürdü? İlerim meslid-i en uzak meslide. Çünkü o zaman kâb en uzak meslid neresiydi? <gülüyor> meslid-i sahibi. Eller-i ibârek lafudur. Kimiz etrafını mübarek kıldık etrafı deyince, artık Şam, civarı, Ürdün, Filistin, Geriha, bütün otobraklar bu berekete dahildir ve laiptir. Hatça, alimlerin bazı anadolu yakası, İstanbul, Anadolu yakası bu boğaz, denize gelene kadar neresine dahil oluyor? Kudüs'ün etrafında mübarek kılınan yerlere dahil oluyor. Çünkü oralarda nedir? Karşıyaka Hicaz toprağı. Yani Hicaz'a eklidir, arada bir şey, deniz yok ta Üsküdar'a kadar o bereket geliyor. Niçin Üsküdar'a harem diyorlar? He? Harem diyorlar, ha? Niçin diyorlar? Efendim, Hacılar giderken nereden uğurlanıyorlardı? Harem'de. Bütün Osmanlı padişahlar, keşelerler, altınlar, sura alayları yani keşe alayları. Altın keşeler, altın, Medine'ye, Mekke'ye gidecek ünediyeler, haremlere ve nerelere ee, yola koyuluyordu, kafileler hazırlanıyordu, haremlere. Üsküdar'da da bu onun için, bu manada da kutsallığı vardır Hicam toprağı olmak açamiyle. Hakikaten o tarafa, o bereket oraya kadar gelir. Denizden ileri geçer mi, alemlerin çoğuna göre denizden bu tarafa geçmiyor. Ama bu tarafta ne var? Ya bu tarafta zaten Ebu Ayübelen Sali var, Ebu Cevd-i Hudri var, Buradan Sahabe var. Bu tarafında kutsallığı, mübarek bir mukaddesliği nereye gelir? Burada yatan, sahabeden gelir, ulemadan gelir, evliyadan gelir, gelir. Ama mekan olarak bir de toprak parçası olmak azabiliyor. Burada Buraya gelen mukaddeslik, burada yaşayanlarla ve yatanlar İslam Mehmet Hazretleri Erenköy'de dururdu. Niye? Hicaz toprağında oturalım buyururdu. Hem orada durdu. Sonra zaten Medine'de köşkü vefat etti. Rahmetullahi aleyh. Dostların böyle işleri var, anlayışları var, hici anlayışları var. Şimdi niçin Allah Teala e, ne yaptı? E, Habibi'nin götürdü, اِنُّرِيَوْ مِنَا يَاسِنَا Ona biz ayetlerimizden bir kısmını göstereceği, alemlerimiz çoktur. Bir kısmını göstereceği bu gece, 13. İnnehuwa <ulu> siyamun basayir. <esşekântasir> o Allah'a kiregizlendi, Allah'a kiregözlendi. Muhammed ustafa'sının sallallahu aleyhi ve sallam'ı bu işe rağbetli gördü, hevesli gördü. onun buna layık olduğunu gördü. ve Ona bu makamları lütfetti. İşte yine akşam namazını okuduğumuz ikinci ayetleki Necip Cüresi'nin ayetinde ne, ne uyduruyor? وَلَقَدْعَا <gülüyor> بُنَزْلَكَ مُخْرَانٍ <gülüyor> Habibin Cemrâil Aleyhisselam'ın asıl yaratıldığı sureti 600 karantını açmış vaziyette bir daha gördü, bir işler daha gördü. İki kere gördü, birisi nerele? Yıradan ilk vahim getirdiğinde ufku kaplamıştı. 600 karantıyla Resulullah Aleyhisselam'a ilk peygamperlik getirdiğinde Kainat-ı Efendisi dayanamamıştı. Sonra oğlu kucaklamıştı, kaldırmıştı, bağırına basmıştı, sıkmıştı, çok sütmüştü. Cebrail Aleyhisselam bizden birini değil sıksa, ha böyle bir fiskam uzamışa, gittik yani. Bir kere Şeyh Khan abi öyle kadardı, bir vurdu, Hindistan'dan çıktı şeyden. Bir şey de yaptı. bu. Alıyor, sıkıştırıyor bile. Rasulullah Sallallahu Aleyhisselam'a ne kadar kuvvet geliyor ne kadar kuvvet geliyor, o zaman Allah o kuvvet gelmese o tabi Cebrahi bırak görmesine bile dayanabilir mi? düşer biz daha hiç bir şey ne melek ne... bir, bir ses duysak kafayı giyiyoruz <gülüyor> bu seslerken geldi biz nereden dayanacağız ne bir daha ne zaman Şimdi nerece bence sidretü'l-ün kâhâ? Sidretü'l-ün kâhâda. Sidretü'l-ün kâhâ kiraz ağacı. Arabistan kirazı, bizim kiraz değil. Arabistan kirazı değil mi ağaç var Arabistan'da? O sidre ona benziyor. Ama nasıl ağaç biliyor musun? Köpleri, yerlere kaplamış. Efendim, Kökleri cehennem ehlinin cekulları, dalları, cehennet ehlinin meyveları, Öyle mi abi? Arabistan Kerası'na benziyor. Sibre bu ağaç. Münteha ne demek? Münteha son nokta nihayetten geliyor. Oraya varak durur. Kimsenin ilmi oradan öte geçemez. Cebrail aleyhisselam bile oradan ileri ne var bilmez. Cebrail aleyhisselam biliyor. Daha kim bilecek? İşte orada Cebrail aleyhisselam yüz kanadını açtı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir daha asıl hibreti üzere görüldü ama e, Hirata olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir telaş oldu mu neler olmadı? Çünkü Hirata çıkar geldi geçirdi ameliyat geçirdi üç ameliyatından üçüncüsü bu ameliyatından Yemre aleyhi geldiği zaman yatağından onu kaldırdığı zaman ne yaptı? hiç konuşma yok sırt yok Hemen evet, mübarek göz şeridini parmak iziyle böyle çizerek açtı, hakikaten açtı. Kalbi çıkardı. Ondan sonra zenginle yıkadı. Ondan sonra ilim ve imanla doldurdu. Ondan sonra kapattı. Cevazen e o parmak izinin geçtiği şu iz, Efendimiz'in gözünde görevler tarafından müsaade ediliyordu. Sonradan da yani ameliyat izi, dikiş izi gibi Cebrail Aleyhisselam el izi var mı o? o miraca çıkmana, niye o ameliyat lazım görüldü? çünkü kuvvet olsun diye Mevna'nın cebaini görecek O onu kuvvetlendirdiler ki hiçbir şeyden ne yapmasın? telaşlanmasın Hira'dan e, Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünde bile ne kadar sıkıntı çektiğini, ne zorluk geçirdi e, şimdi Miraç'ta Mevla'nın cemali gördü, hiçbir sıkıntı çekmedi. Açıklamak rahat seyretti. Bu rahat rahat seyredecek bir şey mi? Kimsenin dayanacak yapısı şey değil, Musa aleyhisselam o emanete e, efendim, hazırlanmadığı için bir tecelli oldu. De anlatır size, Turdağ'a en ufak bir tecelli, yani bizim anlayacağımız olarak serçe parmağının şu nasip Mevla'da böyle bir parmak, böyle bir şey yok, şu kadarki tecelli yani cemalinin uğrunda peçeyi açar açmaz, dallar eridi, kuzak zampayı da düştü. E, Burada bir de, alenen cemalini görmek düşürülebilir mi? Buna git kabul edebilir. Ama o ameliyatı geçirdiği için rahat et. Miracı, Efendim, Yevra'l-i orada gördü, hiç rahatsız olmadı. Ondan sonra Sidretül Münteha ki orada cennetül meva var. Mevvar cenneti onun yanındadır. Cennetlerden sekiz cennetten bir tanesi adı nedir? Mevvar cennetidir. O Mevvar cenneti neredeyim? Sidretül Münteha'nın havamında. İhtiyacı Sidretül Münteha'ya şa o ağacı kaplayan nur kapladı. Allah Teala'nın bir nuru tecelliyeti ağaç bütün nuru Muç Selam gördüğü ağacı anlattık. Nasıl şaşırdı Muç Selam geçen 15. 15'ini gecede anlattık, bu ağaç. Bir de bu sizlere dönüp bak şimdi. Bu ne kadar büyük bir ağaç. Yapraklar var, fir kulakları gibi, şekli bir kulağı gibi, şekli, büyüdüğü değil. Büyüdüğüne kadar bir yaprak bir gölgeler. 70 bin kişini bulunmas olsun, bir yaprağın altında gülecek gülene bulmaz. Ondan sonra meyvaları var, şey gibi küpler gibi büyük küpler gibi. Nur oldu, ilahi nur kapladı. Zevket, zevklerden, zevkettler, inciler, yapmak saçılıyor, bütün dallarına. Senin hava, çiçek, şey, şeyine bende, hikayene bende. İşler, dünya herisi böyle bir basit, bir ucuz bir acerci. Her sonra bu inci, zevrece, yağmur, karladı. Ondan sonra bütün dallarına her bir yaprağına bir melek kondu. Ayni her bir yaprağına bir melek kondu. Öyle oldu. Altın çekirgeler saçılıyor. Altın çekirge her taraf. Ama dünya bir şey dileniyanda. O ayni değil. Dünyanın tümü bir şey değil o ahli dünyada. Öyle mi ahl? Adı neymiş? Zidrakün Münteha. İnşaallah gönlümüz orada olur. Allah'ın ne kulları vardır. Mısır'da İskenderiye'de e yapıyor. Yakut'ül Arşi Hazretleri. Ebu Abbas'ın mücayetlerinin oranifesidir. O da Ebu Asen'in şahitinin oranifesidir. Niye arşi dediler? Arşta ezan okunduğu zaman beş vakit arşin ezanı Siderdül Günkar'da. Allah'ın öyle dostları var. Şimdi ne diyor? Efendim de çok umurdu mu? Kabe-i, Cibril-i, Canha, Sibre-i, Emre-i Abdül Budun, Süfre-i diyor. Bu beyin çok önemli mi beyin? Cibril ahlaklı melek gibi adamlar var, onların Kabe'si Siderdül Günkar'dır. Hep onlar oğanaş ve o makama göz dikenler. Ama bilemiyorum midelerinin kulu olanlar var. Midesinin kulu olanların kıblesi de sofradır. Onun işi gücü, kaşık sesleri ne zaman duyulacak? Çatallar ne zaman konuşacak? Sofra ne zaman kurulacak? Ne yemekler kurulacak? Hangiler kaldırılacak? Karnının kulu olanların kıblesi neresi? Sofra. Ama cibril kuyruğu, mübareklerin kâbesi neresi? Sidre. Sibre tür münteha. Evet. Kavgaya Nasihanlar nasıl olmadı. Ama benim sevgilim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç ne o ağaçtaki güzelliklere bak. Ne o cebaya selamın 600 panadı, alemlerin ufukları kapattı. Ne onları gördü, ne kendisi gördü, ne hepsini gördü ama hiç birine gözü görüyor, takılmadı. Çünkü onun derdi Mevlasiydi. O düşün, gözü kaymadı, kalbi de benden ayrılmadı. Ya cevabı minaya cevabı bilgulur. Biz olsak, bu ufacık bir şey olsak, burası çok güzel bir şey oldu. <gülüyor> Yoluna yatarız aşağı. Tabi! <gülüyor> yani, çünkü, şeyimiz, himmetimiz düşürdük, derdimiz aşağıda. Rahatlığı bu mu? Ya desek ki bundan iyisi var. Ya bundan iyisi de belli değil o derci, ben hazırım, bunu bunu bırakmayalım. Yani benim kaidemdir o da, yanlıştır kaidedir o. Ben, benim bir kaidem var ama dünyada işler bu kaide ha buna uyu. Nedir o kaidem benim? Mevhum için mevcut terk edilmez. Bunu ben uydurdum yani. <gülüyor> ne demek bu? Biraz sonra çok iyi yemekler gelecek. Şimdi geldik, peyniseydik. Sen bu mevcuda bak. <gülüyor> Bu ölümde bu sen bunu yeneden bir apıra bakpıra bölecek bir olay çıkart bir taşkala olur niye neden gidersin? O ne diyor sen bulduğunu ye. <gülüyor> için gelecek için mevcut yer var olan terk etmez. Dünyada bu kardeşi kullan, işine yarar. Hiç bana çok yarar. <gülüyor> Böyle bakıyorum bir de onlara bir taşkala bir olay çıkıyor. ha herif kuzu kuzu kızartıyormuş bana Benim işim kim Anladım, ben şirketim, diye yemedi? Onun için ben şimdi yedim miyim? Peki bu. bu. Ama ahiret meselesine geldi mi? Burada mevhum olmaz. Şimdi sana ben hayal vaat etmiyorum ki Allah gelebilir sana bunlar var buyurduysa bunlar hepsi var. Ama sen orada da buldun bir şey yani ya iler sinedir değil, diye. Deme ahiret işine geldi mi? En iler sinedir çocuğunu diye. Nereye koşmadan durma. Yapar diyor abi ne hayat Robinson Kubra işte. O benim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek bir rakib içinde ne gördü? Rabbinin en büyük ayetlerinden, ama en büyük buyuruyor, ayetlerinden efendim, bir kısmını gördü. Çünkü Allah'ın ayetleri bir tercihse değildir. Evet. Mevlana azelinin cümünü kim ihata edebilir? Onun için büyük ayetlerinde önemli bir kısmını gördü bizim bir şey gördüğümüz yok ama firma Muhammed Mustafa Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gördük gördüklerim eserlerini gördük sakat şerbini ziyaret ediyoruz kabri şerbini ziyaret ediyoruz ona inanıyoruz ama onu göreni göreni göreni dergelsizine yoluyla bize kadar ulaşan o büyüklerini görüyoruz böyle de biz de o ayetlerden istifade eriyoruz elhamdülillah onun için şimdi Büyük bir gece değil. Artık bunun evrendim e, büyüklüğünü anlatmaya ne kitap yeter, ne vaaz yeter, ne aizin beyanı yeter. Çünkü neden? E, olaylara bak, olayların büyüklüğüne bak. Bunu kim ihlal edebilir? Bu yüzden gecenin iftiası ve gündüzünün olucu çok önemlidir. Evet. Seyyid Mahfuz Hazretleri der ki Hazret-i Şerif'e ne buyurunuz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Recep ayının ve leyle Recep ayında bir gece cezir, gün netikete var. Nasamazar kılıyorum parati geleli o bir oruçdan ve o gece ibadetle ihya eder. Ne olur? Kemâ, uşağâ, de olur cari gibi Tam 100 seneyi oruç tutmuş gibi ve uzun zaman diliminde yani binlerce senelik dünyanın ömrü geçmiş bu binlerce senelik zaman diliminden 100 senenin tümünü ibadetle namaza geçirmiş gibiydi. Gecesini ibadetle geçirdi. Günü de oruçla geçiren ay. Hangi gecede böyle zelerle kime moralde? Gecemin bitmesine 100 gece kalarak. İşte bu mübarek gecedir. <gülüyor> ve Muhammedun aleyhi ve sellem, Peygamber sallallâhu aleyhi Buyur, Muhammed de Peygamber olarak o gün ve gecede köydedir. Yani bende peygamberlik gelmesinde de yine bu 27. gecede Recep'in 27'sinin nesi var? Öyle var. hal, öyle mevsimdir, onun için. Enes oldu Allah-u Teala abd-i Hadis'te فِي رَجَبَ زَيْلَتُونَ يُكْتَفُنُ الْحَانُ مِنْ بِعَحْسِنَ اَذْمِيَتْسَنَ Recep'de bir gece var, o bu gecedir ki Onda ibadet eden salih amel işlerinin ne yazılır? Yüz senenin haseneleri yazılır. Hangimiz yüz senenin ömrünü göreceğiz? Hangimiz yüz sene ibadet çıkarabiliriz? Adamın beş yüz senelik ömrü olsa bile sırf ibadete yüz seneyi ayıramaz. Yani yüz sene sıralı ibadet nerede çıkar? İşte diyor bu 27. gecede amel edene yüz senede yapılacak bütün haseneler neyse hepsi bir gecede yazılır. Yani kazanmak lazım. Allah kahve duygusundan ikaz eylesin. Evet, inşallah bu Allah dostları bu geceleri onun için son derece değer vermişler. Salih ibn-i Hazretleri, Yaufan-ı Cağabir Hazretleri, Melkuhul-i Şahin Hazretleri, Abdurrahman ve zid gibi büyük adlar. Bunlar bir tabi'i çok sahabim görmüş zatlardır. Onlardan da birler insanlardır. Onlar bu gecelerde <gülüyor> ibadet ve gayret gösterirler. Efendim diğer insanlara da e Faziletini öğretirler, en güzel etbiselerini giyerler, gözlerine sürme çekerler, buhurlar yakarlar o uf, buhur, kıymetli buhurlar yakılacak, camiler hoş koksun ondan sonra gece boyu camide kıyamda, ibadette bulunurlar idi. Onun için Allah Teala bizi de bu mübarek gecede onlara uyanlardan eylesin. Amin. Ee, madem o zatlar böyle yaparlardı, biz de onların sünnetine itibar etmek üzere e, mesjiklerde, namaz, e, camiatlerde, camilerde toplaşıyoruz elhamdülillah Allah Teala ne kadar feyizleri, bereketleri varsa cümlemize e, nasip eylesin amin şimdi bu namaz, kılınacak e, namaz ve yarın gün kılınacak namaz hakkında onu kısaca anlatacağım İnşallah. şimdi miraçla ilgili kısaca Efendim, bir rivayet anlatalım. Allah teala nasıl buyursun inşallah. Evet, Muhammed Mustafa'mız, sallallahu aleyhi ve sellem 51 yaşındayken, hicreden önce efendim, bir sene veya birkaç sene önce efendim, bu niyaz hadisesi meydana gelmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet Hicri İsmail diyor. Yani Kabe'nin duvarlar etrafındaki, şöyle daire var. Hatun diyorlar oraya Hicri İsmail diyor. İsmail Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kabe orada yatın. orada yatıyor. Biri var orada uyuyordu. Biri var bir mahallede uyuyordu. Demedim. Melekler geldiler ki Cemralar Sallallahu Onu taşıdılar. Cemralar -cem yüzünü yanına getirdiler. Cebrail Aleyhisselam Aleyhi ameliyatı üstlendi sadr biri yardı, derden suyuyla yıkadı, temizledi, efendim, altın bir kas getirdi, iman ve hükmet onu doldurdu. Ondan sonra bir burak getirdi ki burak biliyorsunuz, değerli efendim, e, Efendim şanlısı önüne onu koydu. Nasıl bir hayvan? diyoruz katırla merkez arası büyüklüğünde. Bembe yap, luk parlıyor, uydurlarından iki kanat çıkıyor, kanatlı. İki karak yapıyor, Efendim, ayağını nereye atıyor? Gözünün en son gördüğü nokta. Yani mesela göz baktığın zaman gör görüyor muyuz? Görüyor. İşte o en son noktaya bir anda adım atabiliyoruz. Yani suratini anlamanız için. Gözünün gördüğü son nokta mesela, yerdeki adamın gözünün gördüğü son nokta neresi? Göz. Oraya bir yani. Bu şekilde gidiyor suratli Efendimiz sallallahu aleyhi ve bütün peygamberlerin merkebi Burak böylece Efendimiz sallallahu ona binmeye geldi o biraz çekindi, Şevru aleyhi ve sellem tuttu, utanmıyor musun? Muhammed'den de akbibette sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber sana bilmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? O utancından gel döktü. Ahir-i vaatlerde ne dedi? Bana cennette, hazrette şefaati söz versin öyle bilsin dediği vaat ediyor. Sonra böylece Cebrail aleyhisselamla beraber geldiler. Nereye geldiler? Kurmalıklı bir yere geldiler. Neresi kurmalıklı yer? Medine. Efendimiz oğlum arkadaşlar Medine'ye gitti, ne zaman gitti Medine'ye? Çoluk geldi, yedi yaşında. Ondan sonra da Medine'yi görmemiş. Hep Medine'ye geldi. Hz. İbrahim dedi, in buradan namaz kıl. İndi namaz kıldı, dedi ki bu namaz kıldığın mübarek bella yakında buraya hicret edeceksin. Yani birkaç sene sonra Efendimiz ne yaptı Mekke'den? <gülüyor> ben yine hicret ettim, orayı gösterdik. Sonra biraz gittiler dedi, in burada namaz kıl. Biraz gittiler deyince işte Buradan gittikleri için nereye geldiler? Tur-i Sinan'e geldiler. Musa Mevla'nın Efendim, konuştuğu, kelime buyurduğu yer, burada dedik in namaz kılın, burası mübarek yerdir e, Mucahani Selam'a buradan idare geldim, geldi. in de namaz kıldır. Ondan sonra, böyle köşkleri olan bir yere geldiler, hazırladık in burada namaz kılın, in de namaz kıldır, burası neresidir, veçillahimdir, yani İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, Meryem Validemizin doğduğu yer Allah Teala Yahudilerin elinden kurtarsın, Mescid-i el kurtarsın, El-Talil, Hep onlar mukaddes yerler, kutsal topraklar, Allah Teala bir an evvel <gülüyor> Kain Yahudilerin, Mevhun Yahudilerin, Berkarab eylesin, Atkalde eylesin, toprakları Müslümanlara Rabbi miade eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra nereye geldiler? Peki bu kandese geldiler. Yani mescidler sahaya geldiler. Yemen tarafına bakan kapısından içeri girdiler. Azad Cibril Efendimiz'in burağını oraya bağladı. Bunların hepsinin uzun uzun neleri var? Fıssaları var. O burak şeyinin bile. Şimdi o bura bağladığı duvar neresi? Ağlama duvar. O ağlama biz gittik uzaktan şöyle, tabi bizi sokmuyorlar. Çünkü Yahudiler orada, biz uzaktan bakıyoruz. Demedim, oraya girmek, duvaraya sürmek üzülü felan Yahudi olmak lazım. Bizim gibiler, uzağa. Ama bir tanesi, geldim, yaşlı Yahudi, mor. <gülüyor> kafasında fotoğraf, ben beyazda sakallı var, nasıl anladığı geldi şey, bana dedi ki Burak duvarı diye geldiniz, değil mi dediniz? <gülüyor> O onu duyuyor, kaşerlerin haberi var her şeyden. <gülüyor> Ondan sonra, şiddiklerin haberi yok. Ama sakın siz Burak duvarı diye gidip ziyaret etmeye kalkmayın şimdi. Çünkü şu anda onların neşi oldu orası? Hepler havraları oldu. Onun şu anda o ara tam gidip de hemen menzüreyim, menzüreyim demek, İslam'a, Müslüman'a gelmiş var. Ondan sonra, mescide girdiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere gel kılığı, baktı ki İbrahim aleyhi ve Musa aleyhi Süleyman aleyhi Bütün peygamberler Adem aleyhi ve Efendimiz'e kadar son peygamber İşa aleyhi ve sellem efendimizden önce. Hepsi orada dirilmişler. Yaşama ya. Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara imam oldu, namaz kıldı İşte İbrahim Efendimiz tabi arkasından durdu. Böylece namaz gitti. Hepsi Allah-u Teala, bulundular. Ne meclis kuruldu ya? Ne meclis? Tüm peygamber, peygamberden aşağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep Allah'a karşı öpülen diye kendisi çok büyük bir selada bulundu. Elhamdülillah, onları ben anlattım eve gidersenler. Yani Musa sahibine dediğim sahibine hepsini anlatırsın. Elhamdülillâh nebihâ selenî ve kâhfetellil ve şiirân ve ve enzel ve bîbiyân tülşey âlemlere rahmet olarak gönderen bütün insanlara müjdeci gibi huyazcı olarak gönderen her şeyi beyan eden suhtanı bana indiren ümmetimi Dünyaya gelişte sonla, cennete girişte önce yapan, O şeru Halil Sadrî, göğsümü şerh işte kalbimi rastlatan, lobani vizri, ağır yüklerimi indiren, korba adilik vizikli bir şanımı yücelten, Rüce Halil-i Fatiha'ni beni öncü ve soncu yapan, yaratılışta öncü. Tüm peygamberlerden önce ruhu yaratıldı. Ama peygamberleri mühürleyen, dangalayan, sonuncu yapan, Allah'a hamdü senalar olsun diye söze başladı, Mehmetü senasını bitirince İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlere dedi ki مِهَادَ اَفْضَ اَلَيْكُمْ مُحَمَّدِ Gördünüz mü Muhammed sizden işte bu anlattıkları vasıflarla üstün oldu. Bu hamd ettiği vasıflar, onu sizden üstün kılan vasıflar. Ondan sonra biliyorsunuz üç tane kap getirildi. Birinde süt var, birinde su var, birinde Şarapla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyi aldı? Sütü aldı, içti. Işte. Suyu ve şarabı içmedi. Hangi cennetten geliyorum? Çibril dedi, tutulda isabet ettin. Senlerin metin doğru yoldan ayrılmayacaksınız ve bozulmayacak senin ümmetin. İşte Allah'a dünyanın geloğlu yol düşürüceğiz. Bu kadarıyla bu kadar değişsin Bu Müslümanları diketeceğim olmak yok bu tamamen söndürmek için mücadele veriyor bu kadar paralar imkanları sarf ediyorlar sabah akşam masa başı toplandı toplandı toplandı her türlü yol deneniyor yine de bu zamanda bile böyle cemaatler bulunuyor <gülüyor> Ya onların hesabına göre şimdi Allah diyen bir cifra almayacak evvelce öyle plan yaptılar ki şu Türk milletini bozar en son Türk milletine yaptıkları oyun Osmanlı'nın bitirilmesiyle beraber 81 sene içinde ta bir tane Allah'a inanan kavaz dediler. Hesap tuttu. Yani sen öyle zannet. Şimdi oldu? Millet elhamdülillah yeniden İslam'a döndü. <gülüyor> Buradan indirilirse iner ben ne yapayım? Burada da yer var mı? Buradan öne gelirse iner mi? Burada şuralar boş kösünün dibi gönde, kösünün dibine gelenler buradan geçsinler hemen. Şuralar boş. Burada 50 kişi adam var. Gel buraya gel buraya, ileri geçeyim, evet. Süray, Kameranın altından geçsinler, kameranın altından geçsinler, kameranın altından geçsinler, evet. kameranın altından geçsin. evet. Allah kameraya ne şunu. Böylece Hazreti Cibril ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> mukaddesin ne bulunan sahra var, kaya o 6 kubben üzerinde. Onları fez eden mealazandır. O Hatta ne diyecek onun e, sallandığını ve değillendiğini gören melekler onu tuttular. Ondan sonra orada mübarek ayak izi duruyor köşesinde, sallanın ziyaret nasip oldu o zaman elhamdülillah. Sonra miyarat getirildi. Miyarat ne demek miyarat? Merzivendir. Merzivendir. öyle uçtu. O merdiven, o mübarek merdiven, her taraf altın, gümüş, tüccarlerden dolu basamakları. O merdiven geçilmedi, efendim. E, Cemal Ağa Selam olan çıktı. Mustafa Ağa Selam ile beraber çıktılar. Hemen birinci kat semaya. Ne gibi? Sizi siz biliyorsunuz Asansör. Tak çıktı. Ta. Ah Asansör var? 30 kat bir dakika çıkıyor. <gülüyor> yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yani her merdiven her asansör bir değil. <gülüyor> Bu merdiven diyoruz. Bu nasıl merdiven? Mescid-i Aksa'dan biliyor? Yok kapısı nerenin karşısında? Birinci kat merdiven kapısı. Nerenin karşısına geliyor? Kâbe'nin değil, Ya Mescid-i Aksa'daki kayanın karşısında. O altın kubbe var ya, tam o min küp kapısının. Onun için Efendimiz Aleyhisselam böyle gitmesin diye ve zileksane hep eski Peygamberlerin mübarek makamıdır hem oradan amaz ziyaret etsin diye hem de çıkışı bir düz olsun diye tam düz kapıdan çıksın diye o oradan mirac ile göğe Böyle diye kapıya gelince Melek Yassaf Sağt edilmiş ne dediler? Kimsin dediler? Ben Yibril'im dediler yanındaki kim dediler? Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem evet. Peki Allah Teala ona davetiye gönderdi mi? Tabi gönderdi dedi Hazreti İbrahim. O zaman merhaba diye ve ahlan hoş geldi dediler. Gök ehli sevinmeye başladılar. Onun gelişiyle tüm melekler onu karşıladılar, güldüler, sevindiler. Ne kadar müjdelendiler. ama bir tanesi var hiç gülmüyor. E dedi ya ben orada hayır olsun diye bu, bu niye gülmüyor? <gülüyor> İbrahim dedi ki ya bak Allah'la beraber. Bu cehennem bekçisi maliktir. Bunu Allah yarattığı günden beri hiç gülmemiş. Çünkü biraz gülse cehennemliklerin suratına herhalde biraz da mahçedecek sanırım. <gülüyor> Gülmüyor. Ondan sonra dedi ki Hazreti Cibril'e ben dedi bundan hiç yani sen olduğu için şey yapamıyorum, birşeyi rica edeceğim, edemiyorum. Sen emret ona da bana bir cehennemi dolaştırsın, göstersin bana. Böylece, efendim, dedi ey malik, emarik el-muhammeden ninnaz, ateşi göster ona, Ce cehennemin diyor peçesini üstünden bir açtı ki, nasıl kaynıyor, nasıl kaynıyor, artık. Biraz çıksa, yani şeyden, potansman diyelim, gördüğü her şeyi yakacak, alacak, kurtacak. Hiçbir şey bırakmaz. Bu ateşe insan atılacak. Buna nasıl dayanacak? Allah'ım biz ne çağrı ile Biz nasıl bu ateşe göz kestiriyoruz? E ne zaman göz kestiriyoruz? İşte haramlara göz kestirirken ateşe girmeye göz kestiriyoruz. Namazı kaçırırken, o bir vakit namazı kaçırırken 80 tane yanmayı göze alıyoruz. Bir vakit namazları vardı, kaç Uykuda değilsin, baygın değilsin, Biz zorreti yok, komoda değilsin, ameliyatta değilsin. Namaz geçiyor, sende kımırdama yok. İşte seksen şey zene yazmak, bana huz gelir demektir. Bunlar üç dumanlar. Aman namaz, aman namaz, aman namaz. Benim kitabın ne? Dinin direği, müminin mi'râti namaz. Mübarek edile farz Aman Cehennem'e göstermeyen! Dayanılacak bir şey değil! Cebrail Aleyhisselam dedi tamam kapat! Kapattırdı Cehennem'in ördüsünü yani Cehennem'i gösteren tarafın perdesini Malik dedi, gelmiyor mu? Cehennem geri döndü yoksa Cehennem mi gel gelen bir şey! Ya. Cihye'nin yanına ilgili bir Cehennem'e ayet var Mahşer'de günü Cehennem getirilecek diyor, taşınacak! Yani cehennemde gibi meleklerin elinde biliyor musunuz? Pota biliyor musunuz? Demin elinde elinde pota. Nasıl o pota böyle uzaktan kumandayla kaldırılıyor, yuvasından çıkarılıyor, düğmeyle e, çekiliyor biliyor musunuz? Görüyor musunuz onu? E, on forma gibi çekebiliyorlar. Allah'ın öyle melekleri var. Bir melek cehennemi kaldır götürdü ya. Meleğin kuvvetini sen biliyor musun? İşte gelin ön dedi, cehennem geri döndü. Sen de zannediyorsun ki cehennem bitmez gelmez. Gitmez gelmez olur Ayet var cehennem getirildi. Ve hribet-i cennet, cennet yaklaştırıldı diyor ayet. Cennem adamlar yaklaştırıldı demiyor cennet yaklaştırıldı e şimdi mesela dünya Allah-u Teala dünyaya şöyle gel dese gitmez mi? böyle git dese gitmez mi e dünyaya kadar büyüme Allah-u Teala bu iş deniz e onu da anlamıyorsanız daha açık söyleyeceğim. size şey. güneş dünyadan kaç kere büyük? he? ne kadarsa yani o şeyler tam değil bilgiler tam kesin değil ama dünyadan kaprak büyük olduğu kesin peki her sabah görüyordunuz nereden doğuyor şurada akşama nerede nasıl gitti o onu? onu da melekler çekiyor bütünü e şimdi onu anladığınız zaman onu da anlarsınız yani cehenneme git dedi mi gider dünyaya gel dedi mi gelir gelirdi güneşi görmüyor musun bir gün ne kadar yol gidiyor ondan sonra farklı gibi bir adam Oturmuş, sağında karartılar var, onlara bakıyor, öncülüğü seviliyor. Soluna geliyor, solundakilere bakınca ağlamaya başlıyor, düşünmeye başlıyor. Kimliği dedi ki bu senin, baban Adem'dir. Aleyhisselatü vesselam, bir de ona selama. Adem o anda baktı, Efendimiz'i gördü, sallallahu aleyhi ve sellem'de merhabet veren. nevelel salih, sâlih, nevin-i sâlih ve nebiyin nâzah. Salih evlat ve Nasa Hacı peygamber olan kıymetli oğluma merhaba. Hoşçakal geldim. Yani. Bu Annem Aleyhisselam burada. Ne kadar mübarek oğullar var. Bütün peygamberler onun oğlu. Allah. Ne geri. Cibril sordu. Dedi bu sağ altındakiler kimler, sonundakiler kimler? Dedi sağ mümin ölen, imanla ölenlerin ruhları. Onların durumunu görünce cehennetlik çeviriyorum. Solunda duran karartılar, cehennemde hak etmiş olan çocuklarımın ruhları. Onların durumunu görünce de çok üzülüyorum, ağlıyorum. Ondan sonra bir tabi adamlar gördü, büyük dudakları var, deve dudakları gibi, ellerinde ateş parçalar var onu. Ağzla dağıtıyorlar ateş parçalarını, bir buz parçası gibi. Böyle ateşleri, tak tak tak tak. Hadi olar, ondan sonra içlerini yakıyor hemen anında. Makatlarından çıkıyor. Cürebuland durumunu sordu ki daha inarsın diye. Dedi ki bunlar hasız yere yetim malıyı yenenler. <gülüyor> bütün günahların işte. Burada iki tane misal veriliyor. Siz anlayın ki bütün haramların böyle belalar var. Şimdi o mal yetimin malını yememişte. Efendim dünyada öyle yemek yutmak gibi görünüyor, hoş geliyor, eviniz üstüne kommak, arabasını almak, geçirir, hakkını arayamaz, küçük küçük. Efendim bu böyle geliyor, ahirette bu ne olacak? Ateş olacak, boğazına dolanacak. Gündüz içini dışına çıkanacak. Bu tabi müsaallar gösterildi, ateşi arz ediliyorlar, karınlar o kadar büyük bir. Kadar, bina kadar karınları şişmiş şişmiş şişmiş ondan sonra susuzluktan kıvranıyorlar, kaksalar tutulmuş develer gibi yerlerinden ayılamıyorlar, ayağa kalkamıyorlar, kaksalar kül küsüyorlar. Bunlar kimler dedi? Bunlar faiz yiyenler dedi. Bunlar helal konuşlar. Faiz yiyenler helal konuşlar. Allah bağışlasın. Allah Teala bizi cemaatlerden ayırmasın, bu sohbetlerden, bu kayıplı yollardan ayırmasın. Amin. Bak bugün birisi bana mecbur görmüyor, diyor ki işte şunu okudum, şunu yaptım, Seni sohbetlere geldim, o aradan Efekli Hazretleri'ye gittim, ders aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, ondan sonra diyor, İnşallah cübbe her şey iyiydi bu yolda ilerliyorken sonra işte başıma ne belalar geldi ne yaptım? Evvel kredi aldım, faiz aldım, bilmem ne aldım. Ondan sonra borca baktım da baktıkça da baktım. Şimdi de diyor çeke elbâiyi Ya Yani gülmeyin ağlayacak halimiz var. Adam bak namaz, abdel, şallar, cübbe derken şimdi diyor, dua istiyor. Mubareketi de hidayet eyle yavrum. Tövbe nasip eyle. Amin cemaatten ayrıldıkça, sohbete gelmedikçe yavaş yavaş yavaş nereye gideceğin belli olmaz. En üst ünlediğin adından bile çıkarsın. Cemaatten ayrılma. Sohbete var? Ne kadar günahın olsa yüzük yok deme. Burası bir şiddin kapısı değil. Bir cemaat amilde sevda falanlara karşısın. Peki ya gelip gelse sohbetten sonra ölserken o günü sen sohbette kaydı yok ya. Hayır, niye cemazı bırakıyorsun sen? Ondan sonra e, bir takım adamlar gördü, önlerinde tertemiz etler, yanlarında leş gibi etler, onlar temiz etleri bırakıyorlar, leş gibi etler diyorlar. Dedi, bunlar kimdi? Dedi, bunlar evde namuslu hanımları var, onlara yanaşmazlar ki derler namussuz karılarla zina yaparlar. İşte böylece ahirette çıkacak bu meydanları şey ama şimdi işte o hele ki bu kötü yol kadınları da insana daha cazibeli geliyor. Allah! İnsanda bir demiz var karısı ondan birkaç bize ona baktırmaz demiz onu. Gider öbürüne baktı. Haram diye haram tatlı geliyor. Halbuki ahirette onun adabını gördüğünüzde bak, Eyvah! bekaralı paralık, keyif için başımı açtım belaya Çok ahire Görüşü de yok ya, mezarda inim inim inlersin ya. Kimse yardımına gelemez seni kurtaramaz ya, zevazenlerinde. Ne işin var senin evlenme felal, felal duru gel haramda ne işin var ya? Ne haramda ne tat var ben bir şey Helal idaresi geniş, Allah'ını serbest etti evlenmedi. Anlaşamadın, boşanmayı helal ettin, yeniden evlenmeyi helal ettin, dörde kadar helal ettin. Ben zina olursa da adam, adamıyorum. <gülüyor> e sen demek ki kaşınıyorsun. <gülüyor> Yanmak istiyorsun sen. Yanmak. Senin zorun var. Ondan sonra bir kadınlar gördü. Benim saç tellerinden asılı duruyorlar. Deli gibiler. Bunlar kimdir? dedi. Bunlar kocalarla başkalarından çocuk kaparlar. kocalarına senin çocuğun değil tutur. Böyle kadınlar var. Ne işler var? Hazretleri çekecek mi? Çokları kendi çocuğum zannediyor. Kendi çocuğum değil. Başkası o çocuk. Öyle çok var. Ne şimdi de şimdide DNA testini vermeyecektim. Bunlar yeni çıktı zaten. Herkes DNA nereden yaptıracaklar? Anlamca bir DNA testini vermeyecek. Nereden para bulacak? Yani çocuk başkasını sana boş İdare İtihar <gülüyor> İrmaklarını dolaştırdı, ırmakın başına geldi, yanında inciden, köşkler var. eliyle toprağına vurdu. Bir kokladığı efendim baktı ki halis, misk ama halis, misk orada dünyada yok. Hani misk? O misk, ırmakın toprağı, bizim ırmakların toprağı, yengeç doğu, bir mergadum, alsan elini zaten ne kadar varsa ırmakı bağlamışlar. Dünya bir belâ olmuş, bir tane doğru dürüst bize yok. Cebrail Aleyhisselat dedi ki işte Rabbinin sana hazırladığı kevser ırmağı budur. Ziyaret etti onu. Gördü onu. Sonra iki sefaya, yükseldi. ikinci kaç sefaya? İkinci kaç kimi gördü? Yahya Aleyhisselam var. İsa El neşeleri aynı. Saçları sakalları aynı. İkiz gibiler. Neyse o Sonra onlarla görüştü. Hepsiyle görüşmeler oldu. Kıyamet alametlerinden bahsettiler işte. İshak Aleyhisselam durumu anlattı, tefşalı nasıl geberteceğini anlattı, ne zaman ineceğini anlattı. İbrahim Aleyhisselam'a sordular kıyafetlerim dedi, ben bilmem Musa'ya gidin Musa Aleyhisselam'a soktuları, Musa Aleyhisselam'a gönder. İsa Aleyhisselam'a dedi ki, Rabbimin bana emrettiği şeyler var, neler yapacağım, kıyafete yapacağım. Tam laksini ben de bilmem ama ne zaman ineceğim işte tefşalı nasıl geberteceğim, niye çıkmayacağım çıkmayacak, basacağım bedduvayı onlar keberecek. Çünkü e, o vazifesini bekliyordur. Görevli, henüz ölmedi sağ. İsa Aleyhisselam henüz ölmedi. İkinci kat zamanda yaşıyor ibadete, devam ediyor, yalnız yeme içme ihtiyacı kesildi. Allah Teala onu meleklere ilhak etti. Şu anda melek hükmünde yeme içme ihtiyacı yok. İstese Allah şu anda seni beni de öyle yapabilir mi? hem de dünyada yukarı çıkmadan burada da istese yapar mı? yapar mı? burada anlamayacak değil var? o zaman çocuklar sevail kimi gördü? Yusuf Ali aleyhisselam güzelliği diyor Allah güzelliği yaratmış yarısını bölmeden kübünü onarmış yarısını bütün güzellere vermiş ne kadar güzel var? karıncasından, hayvanından, insanından, civinden çamberlerinden, bütün güzel, güzelden de var ağaçlarından, bitkilerinden, balıklarından öyle ne güzel balıklar var, şaşırıyorsun sen de. Hayvanlardan tavus kuş neler var, güzellik denen yarısı bütün mahluklardan, yarısı Yusuf Ali'si. Bu nasıl bir şey şeydi? İşte onun için kadınlar ellerini doğradılar da farkına varmadılar. Bu melek olsa olsa melektir. Eşer olamaz dedi. Dördüncü yaşamada İdris aleyhisselam. Anlattık on beşinci gece kıssasını nasıl çıktı he? Orada konuştuk. Recep'in on beşinci gececi İdris aleyhisselam göklere güzel dildiği geceydi. Beşinci katta kim var? He? Harun aleyhisselam. Harun aleyhisselamın ümmetinin gelenleri de yanında onlara bazı Allah yolunda. Bu cemaatlere sohbetlere devam eder. Ölçekte ayrılmak yok. Ahireste de sohbetler devam eder. <gülüyor> şimdi ölen ikvan kime gidiyor? Doğru efendim babamız Adi Alaedir Efendinin sohbetine gidiyor. İkvanlar kim ölürse bu yolda, zikir üzere Alaedir efendimiz babamızla en yakın o şimdi. Onun sohbetler devam ediyor. Hemen giden oraya onun dersine giriyor. Ya, Efe Hazreti bunlar Seni de zulmcular karşılar sonra cemaatini ona göre seç. İstiyorsan herhalde evet gibi uzatlar seni karşılasın kabul etsin gel bizim cemaatle kafız diye bu yollardan ayrı. Ama yolu evet öyle külernetçiler zulmacılarla devam edersen cehennemde düşünmüşsün. Gözümün önünde. Altıncı kere cemaat kim gördü? Muhsin Efendi gördü. Muhsin Efendi bir nas, bir haller falan hiç. Efendim <gülüyor> çok sert davranıyordu. Hatta ben bize selam verdim tarafa tarafa bir Mevla'yı sistem ettim. Ben sana cemalini gösterdim, bana göstermedin. Bak bu benden sonra geldi ki genç buna cemalini göstereceksin şey falan. Ona çok ikram ettim. Nazlı, Nazlı! Hele bir de de bir yap da ondan sonra güver bakalım. Kür olur. Adam kür eder. Allah herkese o naz makamını nasip etmez. Senin ne itibarın var Allah katında da konuşuyorsun. Musa aleyhisselam bu. Bari ne kadar değerli ders etmiş. Yahu kendine uğraşmış bu kadar Ümmetlere. Ya, Ne vazifeler yapmış. Ondan sonra diyor ki giderken ilk uğrayışlar çok en sert o davrandı ama dönüşte Mevla'yı ziyaretten yine ona uğradı aynı sırayla inerken o zamanla çok ilgilendi diyor yani onun işte uğradı 7. kaç sefada kim var? İbrahim Aleyhisselam yaşlı perifani, bembeyaz sakallı, nurlu kürsünün üzerine oturmuş kürsü nurdan pevli mamura göndermiş nasıl şimdi? Kabe manzarası var tavaf alanında böyle oturuyoruz, Sabah diktikten sonra şöyle biraz Kabe'yi seyredildiğim çok sevam var, Böyle biz nasıl Kabe'yi seyrediyoruz, orada oturup gel, İbrahim Azzam'da oturmuş Beyt-i Mamur'u seyrediyor. beyt, Mamur, beyt Mamur neresi? Yedinci ben zamanında Kabe'nin mizasında, hayır Kabe gibi meleklerin tavaf ettiği Kabe, onun adı beyt Her gün yetmiş bin melek tavafa geliyor, bir daha kıyamete kadar o meleklere sıra geldiler. Devamlı melekler tavafa geliyor. Ama bir melek ikinci tavafı yapamaz. Ne kadar Allah'ın meleği var anlardı. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte, de, Belki bir de baktım diyor, ümmetimi diyor, yedinci kasyonada gördüm. Bizim ümmetin makamı Allah Allah! Yeterdi Müslüman olsun. Elbiseler itikamdı. Diyor ki ise işte günahsızlar diyor, etekleri temiz, onlar beyaz kağıt ediyor. Günahkar olanlar diyor, lekeli elbiseleri var. Lekeli elbiselilere dediler ki siz belki mağmurayı içeri giremezsiniz. Elbiseleri temiz olan böyle beyaz kağıt gibi, onlar belki mağmura kabul edildiler diyor. Ona da onlarla namaz durdun. Şu müjdeye bak ya! İnşallah eceklerimizi temizleyelim. <Gülüyor> Elbiseleri temizleyelim. Sizin hemen Yarın miras dersi temizleyici yemeye. <Gülüyor> o temizlemekten bahsetmiyorum. Günah kirleriyle yarındıralım. Sol taraftaki günahları sindirelim. Onu diyorum sana. Bu gece ak olmasa neden bana ak 27. gece. Ne doğacaksın kabul? Şimdi namazını tahrip edeceğim inşallah. Kılması çok kolay. Belli bir sure bile yok, işlediğin sure yok bu, tam sizin dişinize göre. İnna galakulullah devam. <gülüyor> e işte namazı da var. Allah bu kadar kolay etti şimdi, onu da yapmazsam ben ne yapacağım sana? Böylece... Cibril, Meva cennetine girdi, tavanı Rahman Meva cennetinde inciden hüppeler, yakutlar mercanlar, ya sen ediyorsun. Şu kadar yakut 2 dolar ya. <gülüyor> Yakut'tan kubbe, kubbe! Kubbe ne var? Fatih kubbesi, Sultan Ahmet'in kubbesi halde etmiş ya. Kubbe ne, ne kadar büyük kubbeler! Inciye sırf incil, içi bo boşalmış. Yakut'tan, feryan'dan, toprağa, miskler. Cibrino bakamdan yükseldi, Efendimiz Aleyhisselam yükseldi. Nereye? Allah-u Teala'nın kalemlerinin, kaderlerinin, kalem böyle çit çit çit çift yazıyor ne yazıyor? felanca öldü yazıyor felanca kaldı yazıyor felanembeket bahtı yazıyor şuraya zelzele çarptı yazıyor he? şu galip geldi yazıyor şu mahvup oldu yazıyor şu kazandı yazıyor, şu kaybetti yazıyor şu doğdu yazıyor, şu öldü yazıyor hepimiz hakkında şu anda bile devam ediyor bu yazılar başımıza ne gelecek kim bilir? Allah kalemleri yazıyor şu kalemler yazarken Çit çit çit çit çit deniyor, kalenin duyulduğu makama geldik diyor. Taciahat bir makam. Oradan nereye geldik? Sire dül münkeha. Anlattın mı orayı size? Anlattın. Sire dül münkeha o arabistan kirazı ağaç şeklinde bir ağaç. İşte diyorum sana, dalları cennet eğilinin nimetleri, kökleri cennet eğilince kulları, bütün yedi kat göz ve yer, sire Gül münkeha ile bağlandı mı? Ağzında efendim, Evet, alt tarafından iki ırmak görünerek çıkıyor. İki ırmak gizli çıkıyor. Gizli çıkanlar cennete doğru gidiyor. Açık çıkanlar Nil ve Fırat. Dünyadaki Nil ırmak Fırat'ta Türkiye'de. Bu iki ırmak direkt şiddet bir müddetlerden kaynağı geliyor. Direkt Fırat'la Nil. Efendim, ondan sonra iki tanesi de cennete doğru gidiyor. Gevzel ırma ve sahib Ondan sonra Artık sinredir müddiayı öyle nurlar kapladı gidiyor. Allah'ın hiçbir kulu onun güzelliğini anlatamaz. Şimdi ben size nasıl anlatayım? Rasulullah buyuruyor ki o gece o ağacın dallarını yapraklarına bir nur O altın çekirgeler saçılıyor. O cebercekler saçılıyor. Melekler kanatlarına konuyor. Ağaç renkten renge giriyor. Renkten renge, renkten renge. Artık onun dünyada bir pek misal davayı edecekti böyle ağaç sarı rengini değişti 2-3 tane ışık takmışlar, bağlamışlar ağaç falan. Siz ondan bir 2 örnek dünyada görüyorsunuz. Bunu nasıl anlatabiliriz? Hiçbir kul o güzelliği anlatamaz diyor. O zaman benim de fazla konuşmamak lüzum kaldı. Sonra Cibril geri kaldı. Cibril geri kalırca Resulullah zaten öne geçti. İşte oradan biliyorsunuz, dedi dediğine Bu e böyle yerde adam dostunu bırakıyor mı? ben buradan ileri hiç yol bilmiyorum, Nereye gideceğim? Cibril ne dedi? Levda levd lev, ümürete lahkarı, parmak ucu kadar yanaşsa yanarım dedi. Buradan ileri benim makamım bitti, ben dayanamam. Rabbin seni davet etti, sana mübarek olsun. O zaman dedi ey Cibril sen bu kadar Rabbimle, Aramda eşçilik yaptın. Şimdi de ben seninle Rabbim arasında eşçilik yapayım. Bir isteğin var mı dedi. dedi. Ne isteyeyim dedi. Rabbinle görüşürken isteme, bana mücadele etsin. Kanatlarımı açayım, sıratın üzerine döşeyim, ümmetini geçireyim. Allah Allah. Hazreti Cibril de bize çok dostluğu var ya, çok seviyor bizi. Müslümanlara, Zebrah Aleyhisselamın çok dostluğu var. Habibi'ne çağırdı ödünü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Efendim sonra Sinredül müteahardan ileri ne oldu? Sinredül yedi fil nur ben bir nur'a taldırıldım. Kapı-ı kabir Cemal el-Hikâb yetmiş bin perde bana açıldı. Lece bil ahikâbul bu hikâbül hikâbül hikâbül hikâbül hikâbül Geçiliyor. Hiçbir perde ömrüne benzemiyor. 49 lejap çarpı 80 her berdenin mesafesi 500 sene geçiliyor. 500 sene. 500 de 70 bini. 70 değil. 70 bin kere 500. Çarptığın zaman ne çıkıyor? Orada geçilecek mesafe çıkıyor. Sen seninle benim gibi biri o mesafeyi geçecek olsaydı işte, kaç çıkar? 35. Bir milyon do milyar mı? Acaba mı yetmez mi olacak? <gülüyor> Efendim, 500 sene bir berde, 500 sene de geçiliyor, 500 sene en hızlı uzaylılarla git, hürre atom uzaylılarla git, 500 sene de geçersin bir berde. Böyle. Ne melek duyuyorum, ne kimse duyuyorum. Ses yoksa da bir üfeme geldi, bir bir korku hali geldi diyor. Bil olursa Allah, nece müjdat oraya nerede çıkır <gülüyor> istersen. Yani ya orada ki <küt>, kalp durdu, <gülüyor> kimdi? O kadar yalnız kaldım diyor. O zaman diyor Ebu evvelde ısıttığın sesi yeni geldi. Niye dünyada en yakın arkadaşı Allah'ı çünkü? Ebu Veli Sıddık onun, onun sesini, Ebu Veli Sıddık oradadır demek değil. Ebu Veli Sıddık Ebu Veli Sıddık nasıl gelecek? O ne demek? Mevla Ebu Veli Sıddık'ın sesini ona işittiriyor. Onun sesiyle ona buyuruyor. Niye? Ürpermesin, titremesi geçsin diye, yakın arkadaşının sesi. Ne diye? Hıç verin, ne deyusalli. Ne yapalım da? Dur! Çünkü Rabbim salat ediyor. Salat ediyor ne demek? Sübhâni, Sübhâni, seferîn rahmeti rahmetî-i Ben beni teşvik edelim, ben beni teşvik edelim. Rahmetim gazabımı geçti. Yani benim acımam öfkemden daha basılı çıktı. Yani Mevla'nın merhameti bazma. Mevla konuşuyor. söylüyor. Rabbimiz rahmetiyle bize muamele ekseldi. Bu mübarekete hürmetine bak. İlk o zaman aleyhul a'la ve kerîhul Mevla'dan gelen nidâda hüdünü ya hayrel beriyyeti, hüdünü ya ahmed, hüdünü ya Allah Teala buyuruyor, ey yaratıkların en yaklaş! Peki Allah bir vekanda mı da ona yaklaşmıyor? Haşa! Bu manevi yakınlıktır. Burada mesafe söz konusu değildir. Yaklaş! Ey Ahmet Yanaş! Ey Muhammed Yanaş! Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu idâlar geliyor. Rabbim beni o kadar yaklaştırdı, gidiyor. Artık manevi de manevi, zahiri, metreyle ölçülecek değil. Bu yakınlık nasıl oldu? İşte Kur'an-ı Kerim'e nasıl atıyor? fekâle kâbe kâb iki yay miktarı. Evel-lâ iki yaydan daha da az. Yani Kur'an'dan Edim Sûresi'nde bu geçen. Bu bir teşbiktir, bir benzetmedir, bir zihne yaklaştırma ikadesidir. Yoksa allah Teala ile arasında yarım diyebilir misin? Haşa ve celle. Bu manevi yakınlık nasıl artık efendim son dereceye var? Böylece efendim arkadan yine Cibril'den nida geliyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İllallâhü izniye aleyhü ve sallallahu aleyhi ve Şimdi Allah sana övgü yaldırıyor, feyiz yaldırıyor, bereket indiriyor. Sen ona ne duyuruyorsa dinle itaat et. Önemli Allah sakın Allah kelamını korkuya korbuya kapılmaz <gülüyor> diye iddia ediyor ve böylece benim sorgulamam başlıyor. Ne tayyiyatüllâhi o sallâhu aleyhâne ne demek sözle yapılan bütün ibadetler, malla yapılan bütün ibadetler, bedenle yapılan bütün ibadetler hepsi Allah'a mahkum olmuyor. Bütün meducelerin bir kelimeyi Allah'a sığdırdı söyledi. bize de onu her namazın sonunda söylediyorlar. Onun için namaz birbirinin miracıdır. Bu miracta geldi bu te'iyye. Tecehül. O zaman Allah-u Teala Esselamu Aleykü En ve Rahmetullah ve Merekatuhu Ey Peygamber Zişan Allah'ın rahmeti, bereketleri ve selamı senin üzerine olsun. Yani. O zaman Resulullah-ı Teala üzeri cevap verirken saadet kendi üzerine almıyor. Esselamu Aleyna Selam saadet üzerine olmasın. Biz peygamberler cemaatinin tamamının üzerine olsun. O da yetmez. Allah'ın ne kadar iyi kul varsa senden bile iyi kul olursak buraya dahil olun. Senden bile iyi kul olursak salih, ne demek salih? Adı salih değil. Kendi salih. Tek vakit namaz kılmayan adam salih olabilir mi? O fasit olur. Bozuca da olur. Kesinlikle bu selamı alamaz. Ama namaz yerdi olanlar inşallah salih. Ve evet, salih kullarından olsun. Bir de salih kullarından olsun. Hepimizi yani selama dahil etti. Yeter ki biz de kendimizi salihlere dahil edelim. Bu bizim elimizde şimdi. Rasullah Efendimiz salihlere selam arzullah'tan. Ama şimdi sen kendini salihlikten çıkarırsan Resulullah ne yapsın? E namaz kılmıyor diye şey yapıyorum, onu Ne yapsın sana? O zaman Hazreti Cibiri ve onu izleyen bütün yedi kat semanın melekleri sesle, inin ininlerin bütün yedi kat rak semalar, âlemler bu kahiye üzerine Allah'ın selam vermesi alması üzerine nasullah buyurun eşverda. <gülüyor> damladılar. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştü. Artık ne görüştü? Ne görüştü meselesinde bazı ribadler var ama 70 bin kelam, bu 70 bin kelam içerisinde tabii çok önemli meseleler var. Allah teala ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben seni tork tespitim. Bu insanlara gönderdim. Ümmetini sonra gönderdim cennete. Önce girdirdim. Ama senin benim kulumlar usulüm olduğuna şahitlik etmedikçe hiçbir hutbelerini, namazlarını cahit görmedim. Onun için senin ismin benim ismimle beraber anılacak. Senin ismini benim ismimle ayıran hep dolunacak. Sana kadar şeref verdim. Seni peygamberlerin en iyi olarak yarattım, en sonları olarak gönderdim. Evet. Tamam Eylülah Efendimiz'e mededetti mededetti. Tamam dağımlara tamam. sana afiyet ve sevgâh bilmez yani sana 7 ayet verdi. Ne o? Fatiha. Fatiha. Ya, senden de hiç bir peygambere 5 vermedi. Ey gitti Fatiha. Yedi Kur'an'a beden. Bir Fatiha'yı şuraya koy. Fatiha'yı çıkar, geri kalan bütün Kur'an'ı bu tarafa koy. Bir Fatiha yedi Kur'an'dan al gel. Yani peygambere verdi. Ondan dolayı akıllıca kavardi ve şuradaki bakar diye ciri etti müjdekar. Niye dedin cahet aşı? Ateşin Arşın altındaki hadi sana ve kadar son ayetlerini verdi. Ne Rasulü O bu gece bir hasta. Öyle bir ayettir ki o icaiyet. Bir gece adam onu okusa yazsah, hiç tek türlü kılmış gibi yeter. Kulaşa çok daha iyi olur, evet. amenar usulü. Onun için, aklı olan bir adam onu okumadan uyumaz diyor İmam Ali Efendimiz. Hiç akıllı bir müslüman diyor, onu okumadan uyur mu diyor. Gece namazına kalkamasa bile yeter diyor hadis. Bir de bütün belalara karşı da yetinir. Ne sıkıntı var o gece olacaksa usulübe amenar usulü kurtar. Yaşar Resulü sonunu verdi, arşın altından katil Ondan sonra, her gün ve gece de sana ne varz 50 <gülüyor> vakit namaz Efendim evet, bu soyla, soyla bahçemde buydu Aldım kabul <gülüyor> etti evet, bizim efendi hazreti halde böyle derdi efendi babanın oğlu vardı Allah rahmet etse <gülüyor> mübarek adamı derdi. efendi hazretlerinden çok paraları da iyiydi böyle söylerdi onu abi derdi hafız abi sen bir acıya 50 vakit alıp gelirdi yani, <gülüyor> yani efendi Hazretleri çok şey ya Şöyle kılalım, şöyle yapalım, hiç eksik ya, belli olsun tamam belli olsun. Yani o kadar ibadete kadar. Efendim bu sorunu alıp aldı geldi. Şimdi neyse böyle hale görüşmeler bitti, dedi yavrum, ben seni görmeye doyamadım dedi. Hidris aleyhisselam nasıl kaldı, ben de kalayım dedi, git, git. Mevla diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben biliyorum sen beni görmeye doymazsın ama sen gitmezsen geri dünyaya, bu kadar ümmet cennete giremez. Ne namaz diliyorlar, ne affet diliyorlar, bir şey bilmiyorlar. O Necep sen de yine bu sıkıntıya katlan, sevgiliden aydınlaktan zor bir şey yok. Bunu aşık olan bilir. Peki Rasulullah'ın en çok sevdiği kim? Allahu Allah-u Teala en çok sevdiği kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın cemalini seyretme devletinden bizim için fedakarlık ederek ayrıldı yani. Onun için en büyük desiyeti ben çektim diyor. Çünkü kesilmek, asılmak hiçbir şey değil. Sevgililer ayrılmak çok büyük desiyeti. O makamdan ayrıldı. Dedi ki sen kullarımı davet et de onlarla birlikte gelirsiniz cennete girersiniz hep beraber cemalini seyredersiniz. Böylece Eveli Musa ayrıldı. Yedinci akşam aleyküm aleyküm asalam dayın gördü, merhabalaştı. etti, merhabaladı. geldi. Musa sallallahu bekliyor. Musa dedi ki, 1000 sene ne fazletliydi? Dedi geldi vakit namaz. Dedi ne yapıyorsun ya? Ben senden evvel bu milletle çok uğraştım İsrail yollarından dedi, çok çektim.'' Ondan sonra hem hemen hemen, ne kadar? Ne vakit dedi. Çok daha az bir namaz kılmazlar. Senin ümmetin de buna gücü yetiremez. Muhammed'i kesin. Bu elli var çok dedi ya. Ne olacak? Sen dön dedi Allah-u Teala'da hafiflik ister. Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a şöyle bir baktı ki ne yapalım? Cebrail <gülüyor> Aleyhisselam istişarece böyle yaptı. Dinle onu. Gelme dön yani. Döndüm diyor. Nereye döndüm? Mevla'yla görüştüğü yere döndüm. Mevla Mekâ'dan gireceğim. Efendimiz nereye? Görüştüğü oraya. Geldi döndü, sevdiğe kapattı. Allah kala istese bulur mu diye. Bir kere de beşe, beş diyemez miyim? Niye böyle yaptı? Niye böyle yaptı biliyor musunuz? Efendimiz bahsedip, gitsin gelsin gitsin gelsin fazla görüşme olsun diye. Görüşme uzasın diye. Efendimiz sormağa sebeple Mevla'yla görüşmeye doyamıyor zaten. Bir daha geliyor. Dedi ya abi ümmetinden indirme takbidi istiyorum. Mevlabindeki beş indirelim diye. <Gülüyor> Her seferinde beş beş bekliyor. Bir daha mucize öyle mucize diyor olmaz. Bunlar kumar. Artık kaç indi, kaç kere gidildi, geri dili hesap edin. <Gülüyor> Sonundan efendim beş. Allah teala buyurdu ki. Habibim, sen beşe razı oldun, farzımı aldın kabul ettin, ümmetine götürüyorsun. Evet, ben de söz veriyorum ve karar veriyorum. Ben bunu elli olarak yazdığım için benim kararım bozulmaz. Ben beşin karşılığında elliyi bozmuyorum. Beş kılan elli kılmış cevabıyla bana gelir. Yani şu anda beş vakit kılan ben elli vakit kıldım diyebilir. Çünkü bire kaç? On. Beş vakit neyler? 50 vakit eder, Allah'ın kararı yine değişmedi, sevap aynı devam ediyor, her seferinde geliyor, ondan sonra Muz Aleyhisselam diyor ya senin ümmetin vücutları zayıf, kulakları duymak, gözlerini görmez, bize ümmete ömürleri az, benim ümmet diyor, 2-3 sene, 3-3 sene yaşıyordu senin ümmet ne beni ehli vakit kılacak, o 40 ayındı, nerede 40 kılacak, 30 ayındı, ne 30'u ya Bunlar kılar mı diyor. Harbeler de doğru demiş. <gülüyor> Musa Selam <Aleyhisselam> doğru demiş. <gülüyor> Ömürleri az, sen bunlara dayanamaz, git. En sonra, her seferinde Efendimiz'i istişare yapıyorlar. Cebrail aleyhisselama soruyor. Cebrail aleyhisselam olur, istersen. Burası cevap serbest diyor. Böylece iniyor. Ama ne zaman artık? E Levri Mahfuz'da elli yazıyor, sana beş. L numarodaki karşılığı eğitim devam ediyor. Efendim. Bir iyilik yapmak istese yapamayana bile bir yazarım. Yaparsa o yazarım. Közülük yapmak isteyene yapamazsa hiç yazmam. Yaparsa bir yazarım. Tevbe ederse silerim. Onu da savupa çeviririm. Bu Allah ile ne kadar iş kolay ya? Celle Şahin Özebbi'ler. Böyle diye hesap Son efendim. De iner ilçede diyor, ne oldu? Bez yok. Ya bez yapılmaz bunun. Sen diyor git bunu Allah indirsin. E ben o sadece buyuruyorum. Yao. Artık diyor utandım diyor Gide gele gele vakti bulurum. Bak şimdi de gideceğim diyeceğim ki ya Rabb beni de ibadet Çok ayıp oldu. Ben bunu aldım karıştırmayalım daha. Yapmıştım. 5 vakit'i aldık kabul ettim. İhmetmış binler Allah'ın ismiyle in bakalım, çevre aşamaları beraber yine Böylece evetim sabah baki olmadan mescid Haram'a geliyor. Yerler Mescid-i Eksa'ya iniliyor. Mescid-i mescid Haram'a dönülüyor. Ondan sonra Ümmühani'nin evine dönüyor. Diyor ki efendim ben diyor işte şöyle şöyle gece buradan ayrıldım nerelere gittim, kimlerle görüştüm. Ondan sonra şimdi de geldim buradayım. Şimdi de diyor biraz şey olsun da millet toplantısı Cabe'nin etrafına Ebu Ceyliler falan. Ben de çıkıp biraz anlatacağım Diyor, muhali diyor, yahu yapmayın pekizme, işte, hepten dalga geçecekler, alay edecekler, imkan edip, efendimiz cübbesini çekip kurturuyor, elinden kurtarıyorumun çıkıyor, böylece Kureyş'e bütün meseleleri anlatmaya başlıyor, kimisi yalan söylüyorsun, kimisi gelin için, şudur budur, herkesin kafası karışıyor, ondan sonra işte o zaman peygamberlerimi anlat bakalım. E diyor işte Nişâ Aleyhisselam şöyleydi, Muşa Aleyhisselam böyle hepsini tarif ediyor, ediyor diyor. E i̇şte İbrahim aleyhisselam Aleyhisselam'a gelince İbrahim Aleyhisselam diyor, ha beni görün, ha onu görün, bana çok benziyor. Zaten onlar İbrahim Aleyhisselam'ın torunumuz değil, takip edelim ki Kureyş kapelesindekiler, düştüklerine takip, ışık çalan, tak almış koparanlar, hadi git şimdi İbrahim Aleyhisselam'a benziyormuş, nereden çıkartıyorsun bunları? Falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Böylece efendim baştan zaten üzüntülü inerken, Cibril diyor ki senin üzüntülü görüyorum. Diyor bir Rabbimden ayrıldığımı özlüyorum, ikinde bu milleti inandıramayacağımı üzülüyorum. <gülüyor> Cibril Aleyhisselam diyor ki üzülme diyor, Ebu Bekir inanacak sana o diyor. Sırtıf çok takdir edildi. İşte onun için hemen Elbubat-ı Sırtıf'a geliyorlar. Yollar senin adamın ne anlatıyor biliyor musun? Daha bugün görüşmedim diyor. Her haberim yok. Ne oldu? O Gece buradaydı ya. Arada nerelere gitti nerelere? İki aylık yol versinler sağ. Oradan yediklerse fay şokalar. Gitmiş dönmüş. Ha, öyle mi diyor? Zannediyorlar ki, o Begir de inanmaz diyor ki ya, o zaten bir anda Allah'tan ona bu geliyor diyor. Bir anda ne ayetler okuyor diyor. O bunun için zor bir şey değil. Ben ona zaten Allah'tan getirdiği ayetlere inanıyorum, o ayetler nereden geliyor diyor. O zaman bu, bu ayetler. Sıddık oluyor. Ondan sonra Efendimiz Allah'ın huzurunda toplanıyorlar. Diyorlar birbise Beynir Maksisi, Mescidi Aksa etsen hiç gitmedin. Biz Çünkü çocuk buradan beri arasında küçük yer. Herkes birbirini tanıyor. Kim nereye gittiğini herkes sayıyor. Diyorlar birbise o zaman Mescid-i Aksa'yı bir de bir anlat bakalım. Kapısı nasıldı, bacası nasıldı. Evet, Allah Teala Efendimiz diyor. Öyle üzüldüm ki daha hiç öyle üzülmedim. Niye? E, ben Mescid-i Aksa'nın geceki ge ge ge ne kapısını saydım, ne penceresini saydım. Bana soruyor Allah, tam bir tarih. Ve nasıl anlatacağım? O anda Allah-u Teala sabah tefesinin üstüne meselesi alıp, böyle paket gibi getiriyor. Ben de diyorum, bakıyorum oradan, şurada kapısı var, şurada penceresini satıyorum. Şuradan girmiyor, şuradan çıkıyor. Anlatıyorum. Oh, görüyor musun? Anlatıyorum. <gülüyor> Halbuki görüyor. Orada hesabı kalktı Allah-u Teala, parlattı. Ondan dolayı bu beni tuttu, Allah'ım önceden gitmiş meselesi alıp. De, doğru söyledim, doğru söyledim, doğru söyledim. Eşece'l-nekra Resûlullah. Ben şahidim sen Allah'ına söylesün diyor. Eşece'l-nekra Resûlullah. Doğru söyledin Efendim anlattınlar hepsi doğru değil mi? İçinize gidenler var işte. Söyleyin bakalım. Bilmiyorum. Doğru söylemiyorum. Şaşırıyorlar diyorlar. Yanıl diyorlar. Vasıflarını tutturdun ama diyorlar. Yine de diyorlar. Bizim sana inanamamız gelmiyor. Başka bir alamet söyleyebilir misin? Diyor, söyleyebilirim. İşte ben giderken diyor, meside saye doğru, şam şam tarafına, sizin bir kafirinizi dereyi kaybettim. Arıyorlar, arıyorlar dereyi bulamıyorlar. Ben dereyin bulunduğu yerden onlara seslendim, kendi sesimle. Beni görmediler. Benim sesimi işittiler. Bu araba geldiler, dereyi buldular diyor. Ke onlara sorarsınız diyor. Benim sesimi duymuşlar mı? Duymamışlar. Ondan sonra diyor görmüşler de bir şanat diyor. Senin vaziyete geldik. Orada senim ne yapın? Öğretmesi diye bir yerde. Kureyşin kabilesi uyuyor. Orada uyuyorlar diyor. Bir kapta sular var. Suyun ağzını kapatmışlar. Onu da açtım diyor. Suyu içtim diyor. Sonra yine kapattım diyor. Onlar ana suyu koyan adam kapalı diyor, biliyor, içirlemiş biliyor. Geldikler zaman onları sokarsınız. Onlar ne zaman gelmiş diyor? Çarşamba günü gelirler. Evet, kafilenin önünde alaca bir deve var, üzerinde siyah bir çum var, ondan sonra efendim. Tam o gün oluyor, herkes çıkıyor, bekliyorlar, bekliyorlar, şarşamba günü çıkacak, şarşamba günü çıkacak, daha kafile gözükmeyecek, Efendimiz yalancı çıkacak, haşa Allah onu yalancı çıkar mı? Güneşin batmasını bir saat geciktirildi. <gülüyor> bazı evadilerde bu sabah oldu, bazı evadilerde akşam oldu. Sabah olursa dolması geciktirildi. Aşağı olduysa batışı geciktirin. Tam bir saat Allah cælebîrîciye dur dese, durdu ya da dur. Şirde olsa tabii Amerika Amerika ayakta, o uzay istasyonu mu falan? Phoenix durdu veya. Nika kafayı bile o zaman da Müslüman diyorum. Bize de iki saat gitmeden gizem veriyor ki. Ondan sonra efendim, gün batmadan kafire gözüküyor, öndeki, öndeki de aynı alacağım deme, üzerindeki çulay ne? İşte diyorlar kafire gözüküyor, geldi yani ondan sonra soruyorlar, öbürlerine soruyorlar, diyorlar niye o? Yolda muamele sesini işittik sallallahu aleyhi ve sellem bize bağırdı, biz de onun sesine doğru gittik demeyi bulduk, kaybetmiştik demeyi. Öbürlerine diyorlar, bakıyorlar sürü açıyorlar, Ondan sonra, ya bir bu suyu doldurdum, ağzını da kapattım koydum, bunu kimse içmedi, bu suya ihtiyacı olmadı. Bak bakalım, bak bu da su içilmiş. Ondan sonra, daha birçok alametler görüyorlar, bu arada dinden dönemlerin bazıları yeniden dine dönüyor. Elhamdülillah diyorlar, tamam biz şüphelendik biraz ama Allah şüphemize giderdi. Yani bu miras yedesi gösterilen ayetler imtihan. Şimdi iktihan. Devam ediyor. İlahiyattaki profesyonel 50 cilt tefsir yaptım diyor, 25 cilt tefsir yaptım diyor. Dayanamak. <gülüyor> Ondan sonra. Çünkü işte diyor, ya diyor, evlen miray miray öyle bir şey yok diyor Allah Allah. Mescid ev gitti diyor, rüyasında gördü oraları diyor, filmler. Göklere göklere, yok öyle bir şey diyor, nasıl geçir diyor ya. Adama bak ya. İşte ikram devam ediyor kimileri sıttık oluyor, kimileri zımbık oluyor. Siz inanan sıttıklardansınız inşallah. <gülüyor> Madem bu ayetler, hadislere inanıyorsanız, evvelerdi sıttık gibi ne kadar aynı imtihan olsaydı siz yine inanan taraftaydınız. İnşallah sıktıklardansınız. Ya Adam ilahiyatta bunu görüyoruz. Koca havuz, gülmüş, zımbık Miras yokmuş. لَا حَلَّ وَلَا ya اِلٰهُ اِلٰهُ Gitti diyor. Ondan sonra göklere göklere yok diyor. Öyle bir şey oluyor. Bir şey yapmıyor. Ne yapacaksın? Nasipsiz aynı Ebu Ceyliler, nasıl alay ettiler, dalga geçtiler, inkar ettiler. Da o da Allah-u Teala buluyor? Ne Esna'ı Gübriya <gülüyor> Şeriatın mena'u'nke fil Kur'an. Biz mira ki göklerde gördüğümüz ayetleri insanlara intihar için böyle anlattık. Yoksa biz bunu aramızda habibimle kapatırdık, görüşürdük. ne gizli halleri oldu, hiç bize söylenmedik işler var. Ama bunu niye söyledik Allah buyuruyor? imtihan olsun. Bakalım kim inanacak, kim hâlinde? O düşün. Bir de zebu bu maziri Kur'an'da niye söyledim diyor? Millet imtihan olsun diye. Adam diyor ki, cehennem ateş değil mi? Ateş. Ateş yakmıyor, ben de o yakın. Efefi diyor, o yakın ateşte ağaç nasıl yetişiyor? Baş ağacı Allah-u Teala yaktırmıyor. Zeklum zaten ateşin kendi de yetişiyor. Oradan da gavul. Miras'a da nasıl çıkmış, nasıl gitmiş, bir dakika bana dün dönmüş. Gavul. İşte intiham orada. Biz onları korkutuyoruz, uyarıyoruz ama bu onların ancak azgınlığını artırıyor diyor. Rabbim bizim imanımızı artırsın. İmanımızın nurunu artırsın. Amin. Amin. Böyle bir mübarek. Gecede Efendim, tabi miras dersi dediğim gibi size işte saatler süren, hatta aylar sürecek kadar hadis var. Ama ben bir özet yapayım dedim, yine de peşeremedim. Belki de uzattım yine. Ama ne yapalım, bundan aşağısında da Olmaz. mesele anlaşılır mı? Yok. Anlaşılmaz. Onun için de şimdi bu mübarek gecede hangi namaz kılınacak onu da bir kısa anlatacağız. Bu mübarek gecede size hediye neyi yetiştirdim? Cemaatle namaz. Bu bana kitabı yetiştirdim. Evetim 320 sayda. Çok daha da olurdu amaçla işte artık gücüm yetmiyor. Kaç gece uyumadım hiç. Sabahlara kadar böyle kafam gidiyor. Ayılıyoruz. Ne kafe içiyoruz? Bilmiyorum içiyoruz. Uykumuz çok zayıf. Deniçay niye? Görmedene ver dişeler size. Geliştirelim. Şimdi burada size çok ilim var burada. Ama namaz cemaatının ne kadar sevabı var. Hatta o İftitar Tekmirinin bir bahsi var burada. İl Tekmir var imamla beraber. Okuyun, okuyun, okuyun. Aklınız mantığınız duracak kadar sevap var. Ancak ben size bu mübarek işaretten müjde olsun. ''Cemaat'ı sevenlerin güzel ölümü'' diye bir bahis var. Şimdi biz cemaatle devam etmeye çalışıyoruzdur. ama en azından cemaatle namazı seviyor muyuz? Gidemediğimizi üzülüyor muyuz? Ah, her namazı cemaatte kılsak ki yanıyor muyuz? Vallahi ben yanıyorum. Mürküm mertebede yanımayla bir iki kişi alıyordu illaki cemaatsiz kılmamada. çalışıyor. ama Tabii ki büyük cemaat eğer zaman çıkmaycağımız olmayabiliyor. Ama şu hadisleri size müjde olsun. Örneğin Abdus Salih dedi ki cemaatle namaz kılarsa demiyor. Tabii kılacak tabii ama cemaatle namaz kılmayı severse. Tabii ki Allah öyle meleklerden cemaatlerden bile demiyor. Allah ona ölüm meleğini diyor peygamberlere gönderdiği gibi gönderiyor. Peki Allah kabrini cennet. Allah cennet bahçelerinden bir bahçe yapar eğer Allah'a lezzet verdirir, Allah ma rahmet kapılarını açar. Ve o kuliyeti açar, vakianı Cennetteki enni görmeden, cennet makamlarından içmeden, cennet meyvelerinden yemeden dünyadan çıkmaz. diyor. Ah cemaat, ah cemaat, ah cemaat. Şu cemaat namazı dehşet ola. Kıyamet günü hane halkından 100 kişiye şefaat edecek cemaat severler. On için dikkat edin, cemaat ve namazı sevenler Allah onlara cennette yeşil zümrütten bir şehir verecek, ölümü sıktıkların ölümü gibi nasip olacak inşallah. İnşallah. Şimdi bu cemaat namazı önemini şure bir daha yazılmış değil. O kadar hadis topladım bunda ben, o kadar rivayet topladım. Artık haddi hesabı yok. Yas ile savunma cemaat ay böyle bir cemaatla gelme bırak ikinciliği ay akşam ay cemaat gelince sevabın iptal olmaması için ne yapacağım? Soğan yiyip gidersen, millete sarımsak kokusu ile ziyaret edersen, sandalye yana yana gezersen de oldu sevap gitti! Bütün bunları sadece şubada sebapı var değil, bu sebaplı korumak için, kazanmak için, kaybetmemek için neler yapmak lazım? bak, bak. bak. İnşallah değer verirsiniz. Bunu nereden anlayacağız? Ha şimdi kim cemaati severse ee cemaatle namaz, hele o istitah tekbirine imamla kavuşmak, iki rekata imamla kavuşmak, hele o şeyi hiç bilmiyordum. Namazın içindeki tekbirlerden, bir var ki namazın son tahliyetinde yetişmek, o da cemaate kavuşuyor ama bir de var ki imamla beraber en azından beş tekbire kavuşmak. İmamla beraber en az beş tekbir ne demek? En az bir rekat ayetler. Ben şimdi nasıl anlatayım? 300 sayfa bu. Bunlar inşallah size yardımcı olur. Allah Teala hayırlara vesile etsin. Amin. Hepimizin cemaatle devamına vesile etsin. Amin. Bundan sonra inşallah hiç cemaatı terk etmeyin. Cemaatle kılma hevesini bize versin. Amin. Yalnız kılmaktan daha uzak etsin. Amin. Hep cemaat inşallah. Bunu okursanız ayetlerde, hadislerde görürseniz ben şimdi öyle bunu yazarken öyle etkilendim. Şimdi bir kişi bulacağım diyelim de, tek kılmayalım diyelim de cemaat arıyoruz. Aman cemaatsız kılmayalım. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin, 60-70 senedir cemaatsız kıldığı tek namaz yok. Tek namazı cemaatsız kılmamış. 60-70 sene, zaten yaşı 80. Böyle bir insan, tabii böyle. Geçen gün ne bulurmuş? Arkadaş alıp kendi yandakilere, Allah şu gözüme demiş, bu yaşa geldi, bir kere nametem değil mi? <gülüyor> Ama yine de peşinden demiş, bundan sonra da ümidim Rabbime edil, değdirmez inşallah. Yine de güvenme yok, yine de korkuyor ama şu Eşer bir kere gözüme rağmen hep değdi. Nasıl erbiya oluyor insan, nasıl oluyor, bizim gibi eşkıya olur adam ya. Onun için cemaatle namaz, bak Hızır Efendi'ye Allah rahmet etsin, şehit hocamız, öyle derdi, şu de Hazretleri derdi, ben bildim bilen, el işlerim, bir vakit namazı teksin babşı. Şimdi bizim bir durumlarımıza şu bizim hallerimize bak. Pijamayla, yatağın kenarında, onu da hırsak bağlayın. Ya da bize yatakta geçiyor. Durumumuz ne olacak? Şu mübarek miras gecesi bize geldi bulamaz. Şu mübarek gece hürmetine. Gece miras'ta namazı çıkartmıştık. Şimdi de bunun cemaatle kılınması, en azından cemaatin ölemini öğrenmek ve cemaat sevgisine kavuşmak, cemaatle namaz sevgisiyle dönem, ölebilmek için Allah rızası için bir okuyun. Bir okuyun ya. Okuduktan sonra anlayacaksınız. Cemaata çok heves edeceksiniz, seveceksiniz. O sevgi sizi inşallah bu sevgi üzere öldürecek. İnşallah sırtlıkların ölebiyle ölmek nasip olacak inşallah. Yani öğleni kılıp cemaatle ölen. Cemal takılıp ölen hepsinin cevabı cevabı cevabı şimdi hep anlıyorum. Bir e, seferi kendi arşamı kıldıla Cemal dedim kıldırış hep hatırlıyoruz şimdi. Ya Cemal'den geldi gece öldü. Ha? Ne cevabı varmış acaba? Bunları hepsini bulacaksınız. İnşallah meden edeceksiniz. Evet. Allah Teala cemaate yürüme kuvveti versin. Amin. Cemaat yolundan ayırmasın. Amin. elden ayaktan düşürmesin. Kimselere muhtaç etmeden cami cemaat yolunda sürünenlerden eylesin inşallah. Amin. Amin. Amin. Kimdi ne yapacağız? Yapsın namazları cemaatte kalacağız. İnşallah cemaat, cemaat siz duymayalım, mübarek bir telefon edin, bekleyin. Onlar sonra ne yapacağız? En az odaları var diyeceğim işte. Miraklidi, 12 kereket namaz, kaç da Kaça kadar kılınır? İmsak dörde. Artık dörde kadar kurtar. selam verilecek, son selam verilince altıncı selamda ne biter? 12 rekat biter ne gelecek? Subhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Elbette 100 kere. Ondan sonra Estağfirullah 100 kere. Ondan sonra Salamat Allah'ımız sallihe aleyhi zemine Muhammedin Aleyhi Alayhi Zemlisi 100 kere. Ondan sonra kendisi için dünya ve ardı ne dileği varsa dua etsin ama sabahına da oruca niyet etsin, bir günah istemedikçe Allah bütün dualarını kabul edecek. Bir günah istemedikçe, günah istemedikçe ne demek? Ejdihaf, işte ya Allah bir, bir piyando çektim, çıkmasını nasip eyle. Böyle dua olur mu ya? E işte. Efendim, bir maziye için dua etmedikçe Allah bütün dualarını kabul edecek istiyorsan ne istiyorsan? Sadece kısalık. Böylece bu namazı kılalım yarın sabah oca bir de. Sen hastayım hoca efendi tutamıyorum diyenler için yarın e, tutamıyorsanız o zaman ne yapalım Resulullah tavsiye etti? Bir ekmek bir pide bir ekmek sadaka verecek. Fakire. E Bunu da veremezse ne yapacak? Duası var. Konuştuğu beyanların Recep Şah'sinde şu anemle yaptığımız dua öyle oldu bu dua'yı okuyacak inşallah tutmuş gibi olacak evet Recep Şah'sının 216 sayfasında yine bir namaz var. İki rekat. Bir fatiha 20 kulu var. Namazdan sonra on salavat ve bir dua. O duasını yapamam. Çünkü kimse aklında kalmaz. O dua 218'de. Kim bu namazı kılar bu iki rekatlı duayı da yaparsa imanını ölecek. Ruhu ölmeyecek. Kalplerin öldüğü günde onun kalbi geri kalacak. Bu da 218'de İki rekat, duazını yapın. Allah'ın niyesi herifeli. Yarınki gün, 27. gün, Abdullah bin Afbaz Hazretleri anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah oruçlu kalkardı, camide ifadelerin devam eder, öğlene kadar, öğleden sonra dört rekat namaz var yarın. Her rekapta bir fatiha, bir iptele, bir naz, <gülüyor> İnna sehne. 50'yi kuruyor Allah. Ne zaman kadar? İkildiğe kadar. Resulullah Efendimiz 27. gün bu böyle yapardı. Bu da sünnettir. 218-19 sayfalarında bu da var. Vakti ve sıhhati müşahit olanlar amel edebilirler. Zaten bu gibi namazlar uzun olarak takılmak hayal için caizdir, nafiledir. Allah kabul et, gari Amin. Subhane, Rabbine, Ali, İllâ, Alel-Mehhab. Amin. Amin. Salatü selam olsun el-Münşerîn. Ve rahmetuallahi ve berekâtühü ecmaîn. Amin. Allahümme innâ neş'el fî'l-cenne. Amin. Na'ûzü bike minen nâr. Ve cennet neş'el makâra'l-cenne. Amin. Na'ûzü bike min şakâ'iken nâr. Ya gösterdin o cennetleri nasip eyle رَبَيْلَا مِقَوْلِمْ عَمَلِ Bu cennette bizi yaklaştıracak inançları, amelleri, sözleri, fikirleri fikirleri nasip eyle ya Rabbi. لَعُدِبُ كَمِنَا قَبِيمِينَ Bu gece gösterdin ya Rabbi. O ne Allah'ın gazabı nasıl tutuşmuş, her tarafı yutacak, o adaptan sana sığınıyoruz emin eyle ya Rabbi. مَاقَوْلَا مِقَوْلِمْ عَمَلِ O adaba yaklaştıracak sözleri, fikirleri, inançları, ameller. Uzak et bizden ya Rabbi. Allah men nasip eden hayırlı nasip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sallallahu tebarakide der. boyunca senden ne hayırlar istedik hepsini senden niyaz ediyoruz acibe Ya kul minkem jere mes'adike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar şeylerden sana sığınırız. şeyler var. Biz bunların hepsini İstilemeyiz Hepsinden sana söz Sen muhafaza ile. Amin. Şahid. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'lahi ve la ilaha illallah. Elali azim. Allah'ım nasib gelmeyen el-gayr kulli alimi ve alim ma lemna. Na'udzubillahi min şerri kulli alimi ve alim ma lemna. <gülüyor> <gülüyor> aleyküm ve ya rahim ya ya ya gecede <gülüyor> Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem geçirmiş olduğun khalvet, o kovazlı riyat o an o müşahede o ziyaret ve o vahiyler hürmetine, 27. gecede muhamet, o anı sallallahu aleyhi ve sellem lütfettiğin, kerem buyurduğun muhamet, o, o mübarek saat hürmetine, umya râzim-i bin hürmetine, Ya'vaz-u Cereme'yle, Ya'vabbele alemîn, hüzünlü kalplerimize rahmet eyle, hüzünlü kalplerimize Ya Rabbi rahmet eyle, Amin. Sen bizi karaha çıkar Ya Rabbi, Amin. dünya taşıdıklarından karaha, çıkar Yarabbi. Filahlarımızdan sevaba çıkar Yarabbi. Dularımızı cehennemden azahat eyle dışarı çıkar Yarabbi. Fena sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Amin. Müslümanlara yardım edenlere azizeyle. Şirki ve eni Dünyadaki bütün Müslümanlar özellikle Filistin'deki Müslümanlar vesikler Sakin var artık Müslümanlara Zulme uğramış hapşanelerde mağdur kalmış Müslümanlara yardım eyle Yahudilerine kalaz eyle Rahmeti Müslüman kardeşlerimize Acil rahmet eyle Amin. Bu ateşi durdur Bakalım Kerem'inle bu kafirleri Oralardan Yarabbi umduklarını buldurmadan Döndür Yarabbi Rahrederek döndür Yarabbi Yarabbi dünyanın heresinde İslam ve Müslümanlar için çalışan Mücadele eden Ya Rabbi ki kulların var ise hepsini niyetlerimizi salih eyle, Amin. emellerimizi salim eyle, Riyadakibden halis eyle, Sen birimizi muvaffak eyle, Amin. Ya Rabbi adil Ya Rabbi yüzü akçık korda suyum eyle, rezil olmaktan muhafaza eyle, Amin. emellerimizi karıştırmaktan, buluşturmaktan muhafaza eyle. Amin. Sen bizi cemaat inancından ayırma ya Rabbi, Sen bizi cemaatten, namazdan ayırma ya Amin. Sen bizi sohbetler cemaatten ayırma ya, kaydırma, kalplerimizi kaydırma, kaydırma ya. Rabbi. İnanlarımız sana emanet, sana Ay. sen emanetler zahir etmesin. Muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ay. Kendi bizlere iman selameti nasip eyle. Ailelerimizi yâreyle, itaat yâreyle. Aylıklarını göster, fitnelerini defeyle. Ay. Ya Rabbi. Malevlat şerrinden muhafaza, fitnesinden muhafaza eyle. Ya Rabbi. mal Malevlat fitnesi cevahten, geri kalmaktan, namaz kaçırmaktan Amin. muhafaza eyle. Ya Rabbi bu derdine düşüp yalan buluşmaktan, kredilere, faillere, rüşvetlere ulaşmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi bu dünyaya meyletmekten muhafaza eyle. Allah'ın bize ahirete yönelen, sitre cür müddiğaya yönelen, arş rahmana gömül veren, kıblesini arşa çeviren kullarından eyle. Amin. Sen bizi bu aleme ruhani miraçlar yapmak üzere gönderdin ama biz bedene, ruhumuz bedene girdi ve burada takıldı kaldı. Sen ruhumuzu bedenin esanetinden halas eyle. Ruhumuz arşın nurundan alındı geldi. Sen yeniden arşın nuruna ithaf eyle. Ya Rabbi sen ı Gerem'in içine gayibullah tut cesur buyurduğu üzere Ya Rabbi Zevk-ı Elfan, Sirri Vicdan ve Mirabi Ruhani seni bilmenin sattır Yarabbi. Amin. Seni kalben bulanların sırrına erdir Yarabbi. Amin. Ve ruhumuzla o yüce yüce makamlara mirat edenlerin sırrını nasip eyle. Sehri manevi yolda ilerlet vazifelerimizin tamamlamayı muhaf nasip eyle. Ve ölmeden evvel seni bulmadan ölmemek nasip eyle. Uzağına ermeden kafir olarak ölmemek nasip eyle. Hamil <gülüyor> yendilerine harcayken azad eyle. Bizde hastalar var hastalarımız var, hastalarımız var. Acil şifa. Herkese devam. Fakir kullarına helal hızı ve efsane. Sefa-u Kerim'e bize de afiyetle, veyduz, çok daha kitaplar yazmak nasip edelim. Cemaatle hizmet etmeyi nasip edelim. Hizmetlerimizi de kibirden, kurudan, riyadan, rüyadan arındırarak halis eyle. Cemaatimizi de bu ilme yönelt Ya Rabbi. Amin. Okumalarını, amel etmelerini Amin teşvik etmelerini nasip eyle. Ay, Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun övürler, bu ürüne bereketler, ebzian eyle. Ay, eksik etmeyi bu konu ya Allah! Anne de seni şunun yüz ikramı Amin! Ya Allah ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin ve'l-i'nin vel geçirenlerden eyle. Sabahramaz'ın cemaatinde nasip eyle. Ya Rabbi bu gece ifadet kuvveti istiyoruz Ayin ve hayırlı makbul duanlar kabul çağdeden muvaffakatler nasip eyle. Amin. Amin ya Rabbi'l-Alimin. Ve yaparım nasip. Ve yaparım dağıt. Güzel evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Nureyli cemaatinin dün geçmişlerinin şad eyle. Kabullerini ile, Torunlarından Onlarında biri buraya gelmiştir, dua ediyordur. Bu dualarla dağlar emşad rahmetleri onların kabirlerine ihlal ederek Amin. onları da sevindirme düzeyle hayırlı evlat buraya bu sohbetlere gelebilen nesiller kalmış peşlerinde onun bereketini onlara da ulaştır. Evet. Gözü de azabımızın sünürü Vahid efendi vefat etti o zaman Ahmet efendi de ifadayı vefat etti. İçim alanı kılındı. Daha nice kardeşlerimizden vefat edenler oldu. Ondan sonra 17 kişi mazur olarak zulme uğratılarak tatlamada gün görende vefat ettiler. Allah Teala Hepsine rahmet eylesin, rahmet kudur eylesin. Amin. Afiyet olsun. insanlar, hiçbir şeyden haber olmayan insanlar, kütüphan insanlar, Rabbimiz Erbiler'in hallerini, makamlarını nasıl öldüler, kaldılar, nerede gömüldüler. hepsini şu geceler, Rabbimiz rahmetleri iddia eylesin. Hepirlerine şehadetler etki edelim. Buyurun. Şüzeşkebilekâ. Abi, bizlere de o devze nasip olmasın çünkü dakika uyrun. <Sessizlik> ya Rabbi bu kelimeyi bizden uzak etme ya Rabbi. kelimenin ehli de bizi yakın eyle ya Rabbi. O okumayı çok kolay